Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, TVNet ekranlarına hoş geldiniz, soruların peşindeye hoş geldiniz. Fotoğraftan görüleceği üzere, görülüyor mu bilmiyorum ama soruların peşinde bugün özel bir konu ile, özel bir konuk ile inşallah karşınızda. İslam Düşünce Atlası ve Atlas'ın editörü, Atlas'ı konuşacağız ve Atlas'ın editörü İbrahim Halil Üçer, hocamız, konuğumuz. E, tabii ilk sözü gene ben İhsan Hocam'a vermek durumundayım. Malum haliniz. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. E, nasılsınız? Ben konuk değilim bu sefer değil mi? E, e, hiçbir zaman hocam. <gülüyor> hiçbir zaman. İbrahim e, Hoca da aslında konuğumuz <gülüyor> değil. E, e, tabii e, tabii. Konuk e, sayılmayız. Eyvallah. Bugün hocam e, epey heyecan verici bir e, gündem. Türkiye'nin yakından bildiği ilk versiyonu çıkınca e, herhalde yaklaşık bir ay boyunca e, kültür çevrelerinde, entelektüel çevrelerde herkesin yatıp kalkıp konuştuğu ...devasa bir ilk adım olarak... ...İslam düşünce Atlası 3 cildiyle... ...ortaya çıkmıştı ve konuşulmuştu. Sen de bir program yapmıştın. Evet. Tabii programlar tabii, tabii. yaptık, söyleşiler yaptık. Hayır, senin Pek programına çok da çıkmıştık şey. o zaman biz. Hatırlıyorum. Doğru, evet. doğru hocam. Şimdi o 3 ciltlik... ...devasa anıt eser... ...bir ilk olan anıt eser... ...6 cilte, yeni versiyonuyla 6 ciltte çıktı. Ve o 6 cilti... ...hikayesini, içeriğini... İslam düşüncesinde, İslam düşünce tarihinin yazımında ne oluyor, bu çaba, bu yekün neyi değiştirecek, neyi öneriyor? Tüm buraları inşallah konuşacağız hocam. Hoş geldiniz, sefalar Hoş getirdiniz bulduk, diyeyim tekrar. Bulduk. Siz nasılsınız? Hamdolsun, teşekkür ediyorum. Evvela hamd ediyorum Allah'a böyle güzel bir yol arkadaşlığıyla. Hocalarımızla, dostlarımızla böyle hayırlı olduğunu umduğumuz bir işi bir parçası olmayı bize nasip ettiği için sonrasında başta İhsan hocama size hemen Atlas'ın yayımı ertesinde bu ilk programda bu mevzuyu, evet, çarşamba yapıyordu. günü tanıtımını Güzel yaptık. E, müzakere etmeyi bu tanıtım toplantısı ertesinde ilk defa fırsatını verdiğiniz için bize eksik olmayın. Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi tabi haliyle e, tüm kültür çevreleri konuştu ve biliyor dedim ama yine de İslam Düşünce Atlası bu yekünde ne oldu? Aslında biraz da geriye giderek hocam. Hı hı. Bu hikaye nerede? E, kimle otururken? Evet. Nasıl? Çünkü her büyük fikrin Böyle bir neşet etme yeri var. Tam o neşet etme yerine de giderek o ilk versiyonun da öncesine bu hikaye nasıl başladı ve bu hikayede ne var? Oradan başlayalım. Mesela hikayesini bir anlayalım. dilerseniz. ben çok uzun evet, cevabı olan bir soru. Şöyle diyorum hocam. Bazı şeyler sadece İstanbul'da yapılabilir ve bazıları sadece İstanbul'da hayal edilebilir. İslam düşünce atlasını hayal etmemizi mümkün kılan ee, yol arkadaşlıklarının e, aynı dert etrafında hemhal olan dostlarımızın hocalarımızın varlığı bu çalışmayı tasavvur etmeyi hayal etmeyi bizim için mümkün kıldı. Şöyle söyleyeyim e, dün de aslında evvelsi gün de anlattım hikayesini. Çarşamba günkü evet, toplantıda? Evet çarşamba günkü toplantıda İhsan hocamla beraber malum İslam Medeniyet Üniversitesi'ndeyiz felsefe bölümünde orada İslam felsefesine giriş dersini veriyorum ben verdiğim derslerden biri o o derslerden birinde şöyle bir cümle kurdum öğrencilere genel olarak felsefe bilim tarihini 3 ana evre içerisinde değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki, mevcut çerçeveye biraz uyarlanarak söyleyecek olursak, M.Ö. 5. yüzyıl ile M.Ö. 6. yüzyıl arasındaki blok halindeki yaklaşık bin yıllık dönemdir. Antik Helenistik dönem. Coğrafyası Ege, Yunanistan, Roma, İskenderiye, bölgeleridir. Akdeniz dünyası. Akdeniz var. dünyası. Ana dili de Yunancadır. Milattan sonra 7. yüzyıl ile milattan sonra 18. yüzyıl arasındaki ikinci bin yıllık evre İslam felsefe bilim tarihine tekabül eder. Coğrafyası değişmiştir bu kez Hicaz, Horasan, Maveraun Nehir, Anadolu, Mağrib gibi Darul İslam'dır. Dilleri Arapça, Türkçe, Farsça gibi, Urduca, Urduca gibi dillerdir. Bu da ikinci bin yılına tekabül eder. Son 300 yıl ise çağdaş batı felsefe bilim geleneğine tekabül eder. Dolayısıyla derste şunu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle bizim bölümümüz, hocam reklamını yapmış olmayalım ama istisnai bir bölüm. Yani İslam felsefesine giriş, İslam bilim geleneğinin büyük hikayesi için bir mukaddime birinci sınıfta. Sonrasında irfan, kelam, efendim, meşailik ve onların i̇şrakilik. alt işrakilik gibi bütün geleneği tanıtan uzun bir hikaye e, temin eden zorunlu dersler de var. Öğrencinin aklına şöyle bir şey geliyor. Hocam aslında bizim bölümün hikayesiyle bence yakından ilişkili bu. Doğru. Yani şöyle... Öğrenci diyor ki felsefe bölümlerinde öğrenciler İslam felsefe bilim geleneğini e, bu haliyle bu yoğunlukta işitmeye pek alışkın değiller. Böyle bir beklentiyle de gelmiyorlar. Hiç, hiç işitmiyorlar bazı bölümde de hiç yok zaten. Evet Türkiye'deki. Şimdi öğrenciye niçin burada efendim bizim bu yoğunlukta bir İslam felsefe bilim tarihi anlattığımıza öğrenci ikna etmek lazım. Kendimi bununla mesul hissettim ve ilk derste dedim ki arkadaşlar... Felsefe bilim tarihinin taşrasında kalmış. Periferisindeki tali bir gelenekten bahsetmiyoruz. Üç ana evre var. Birinci bin yıl Yunan, ikinci bin yıl İslam, son üç yüz yıl Avrupa. Hmm. Batı felsefesi. Ben ikinci bin yılı giriş yapıyorum bu derste. Tabii öğrenciler, birinci sınıf öğrencileri ne olacak? Yani hoca söylediği için inanıyorlar ona. Ama dedim ki siz ben dediğim için inanmayın. Kütüphaneye gidin. Kütüphanede bir bakın genel felsefe tarihlerine, biyoloji tarihine, ne bileyim e, toplum bilimleri tarihine, matematik tarihine. Bu kitaplara bakın. Dediğim doğru mu haftaya konuşalım dedim. Sonraki hafta geldiler. Fakat böyle biraz moralsiz bir biçimde sınıfta oturuyorlar. Eee e dedim ne gördünüz? Nasıl bir manzara çıktı karşınıza? Kimse bir şey söylemiyor. Birisi cesaret edip elini kaldırdı. Dedi ki, e, hocam dedi arkadaşlar e, belki çekiniyorlar söylemeye ben açık konuşacağım dedi. Siz doğru söylüyorsanız bu kitaplar, bu kitaplar doğru söylüyorsa siz yalan söylüyorsunuz. Neden dedim böyle dedin? Çünkü dedi hocam sizin dediğiniz doğru olsa diyelim şu eser bin sayfalık bir Genel düşünce tarihi eseri olsun. Birinci bin yıl 300 sayfa Helenistik Yunan bilim geleneği. ikinci bin yıl İslam 300 sayfa o 600 sayfa etti. E, son 400 sayfada çağdaş dönemi kurduğu için modern batı felsefesi olsun böyle bir şey bekledik biz o metinlerde. Ama bırakınız 300 sayfayı bırakınız 30 sayfayı 3 satırla bile karşılaşamadık biz. Hatta varsa bile bazen olumsuz ifadelerle. Evet. evet. Karşılaştığımızda da Avicenna, Averroes, Al-Farabus, Al-Hazen gibi latinceleştirilmiş halleriyle bunlarla yüz yüze geldik. Bunlar sadece bu manzara tercüme edilmiş. Diyelim Alfred Weber'in, ne bileyim Hegel'in, Bertrand Russell'ın felsefe tarihi eserlerinde değil, Türkçe telif edilmiş. Artık kamyoya mal olduğu için söyleyemiyoruz diyelim. Mesela 18. yüzyılda yazılmış bir felsefe tarihi <gülüyor> Türkçe'de var. 18. yüzyılda yani 1700-1800 arasında felsefe tarihi. Ve o dönemde Gelembevi İsmail Efendi var mesela. Ya, 17. Yok. yüzyılda, 18. 18. 18. yüzyılda. Yok Gelembevi İsmail Efendi mesela. Evet. Hani standart bir felsefeciden bahsetmiyorum. 40'a yakın adam var da o dönemde. Ama geleneviden bile atıf yok. Ve bunu bir Türk yazıyor. Türkiye'de yazılıyor, Türkçe yazılıyor. İlginç bir şey tabii bu. Evet. Macit Gökbelk'in felsefe tarihi eseri. Adı felsefe tarihi. Evet. Yok. Şimdi e, ben de diyeceğim ki öğrencilere bu kitaplarda gösterilen manzara hatalı bir resim var bu kitaplarda. Ama içimden diyorum ki ben hatalı dediğimde öğrenciler diyecek ki doğrusu ne peki hocam? Doğrusunu ortaya koyacak bir timeline yok. Bir zaman çizelgesi yok yani elimizde genel felsefihilim tarihini anlatacak. Efendim, hemen dersten çıktım. Üniversitedeki bölüm arkadaşlarımızdan biriyle Üsküdar'a doğru gidiyorduk. Sen de gel dedim bu şeye. Allah selamet versin bizim Zahid hocayla beraber, ile Efendim, bir taksi tuttuk hemen. İlem'e gittik. Efendim, hemen yolda ben arabadayken... Şöyle bir kağıt kalem çıkardım, şöyle bir çizgi çizdim, efendim. İşte Milattan sonra 8. yüzyıl, 7. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında şöyle bir zaman çizelgesi düşünün, bilginleri sıralayacağız yani. Ve bu bir web sitesi olacak. İslam düşünce tarihinin grafiksel zaman çizelgesi. Projenin adı buydu. Öğrenci girdiğinde en azından burada ne olduğunu görecek. Boş olmayacak. Çünkü Zincir sınıfta nasıl şey. akıllı tahtadan açtığımda şurası bomboş. Kayıp halka İslam düşünce tarihi yazımında 12. yüzyıl sonrası genel düşünce tarihi yazımında İslam düşüncesinin kendisi. Hı. Orada e, İlem'deki arkadaşlarla hasbihal ettik. Tamam bu projeyi yapalım biz yürütelim. Ama nasıl yapacaksın bu projeyi? Kimle yapacaksın? Falan. Bir yerine... dediğiniz hocam bu projenin ortağı mı? Tabii, ya, şöyle, şöyle tabi İmametüler Derneği. Derneği bu projeyi kendisi içinde yürüttüğümüz kurum. kurum hocamın benim de orada dersler verdiğimiz efendim bir kurum Konya Büyükşehir Belediyesi daha sonra işin içine girdi destek sa Proje ortaya çıktıktan evet. sonra artık. Dedim ki şöyle buraya. Bu grafiksel zaman çizelgesinde bu bilginin adı yazıyorsa yanında da bir buton olsun tıklandığında kısa bir madde gelsin. Bu maddeleri kim yazacak peki? Tarih kaç hocam? E, e, 2014. 2014. 2014'ün e, 2014 e, evet, bahar dönemi. Bahar dönemi. Evet. Bizim Lütfü Hoca vardı dedim ki senden tek istediğim var böyle bir e, kamp ayarla bize bir dağda e, efendim Kocaeli Aytepe orası. E, biz 8-10 arkadaş gidelim kapanalım şu isimleri çıkardık ya maddelerini yazalım e, efendim sonra bu çizelge oluşsun. E, fakat kimle yazacağız nasıl çıkacağız 10 gün kimi kapatacağız o dağdaki kampa? Ee, o yüzden dedim, işte Tabii, o, operasyon yani. evet, tam onu düşündüğüm esnada dedim ya, hayal kurmak için varlığı sizde o hayali kurmaya sevk edecek insanların olması lazım. Bunların başında İhsan Fazlıoğlu Hoca. Ee, bizim telefonu aldım elime rehberde. Bizim Ercan Alkan Hoca var, telefon ettim. O Marmara İlahi Fakültesi'nde Tasavvuf Bilimdani'nde öğretim üyesi. Hocam selamünaleyküm dedim Ercan abi. Ee, bu dedim tasavvufta dedim benim bildiğim tek şey silk yol Bağdat ehli değil yani kesb ehli şehir ehli bir de Horasan ekolü var onlar da Sekir ehlidir Badiye ehlidir yani şehirde değil Abi, dağlarda kendilerini hakim diyen Horasan erendi evet Beyazidi Bistami'nin yolu evet. yani sen dedim bu hakikati hep şehirde anlıyorsun arıyorsun ama dağa çıkmanın vakti gelmedi mi yani <gülüyor> Hayırdır İbrahim Hocam dedim. Hayırı elbette dedim. Bizden şer Allah'ın izniyle sadır olmaz. Biz yedi sekiz arkadaş şu tarihler arasında dağa çıkıyoruz. Senin de gelmeni istiyoruz. Hiç demiyorum yani şu işten dolayı falan. Ercan abi dedi ki tamam abi siz çıkıyorsanız ben de geliyorum dedi. Sana izah edeceğim dedim. Acelem var ikinci arkadaşı arayacağım. Bizim Eşref Altaş. Hoca. <gülüyor> Hocayı aradım. Eşref Altaş hocaya da dedim ki Eşref hocam. Efendim. Tamam bu dönüşüm, bu ıslah şehirde anlamlı ama bu işin devrim tarafının bir de daha tarafı vardır. Bizim artık seninle daha çıkmamız lazım. Onun mesleğinden de <gülüyor> öyle ikna ettik. Sağ olsun Eşref Hoca da. Yani böylece. arkadaşlar aslında evet, nereye sorusunu sormadan, sormadan kıymetli olarak. Evet. Nereye, bu ne projesi, ne kadar maliyeti var, bize o 8 gün sonunda ne verilecek, ne ben ne arkadaşlar sormuyorlar. Ama dostodur odur yani evet. haydi sorusunu haydi deyince nereye sorusunu sormasın. Evet. Bu bereketi hasıl eden şey de bütünüyle o. Tabii, tabii tabii. Sonra çıktık. Çıkmadan önce hocamı ziyaret ettik. Dedik ki hocam bu maddeler tek yetmez biz böyle hayal ettik ama bu maddelerin içinde aktığı bir mecraya ihtiyaç var. Yani bu maddeler bir şeyse efendim... E, akan su ise o suyun içinde aktığı onu taşıyan bir de mecra var. Bu da İslam düşünce geleneğindeki bilimsel disiplinlerin kendisi. Diyelim siz İYİCİ'yi yazacaksınız. İYİCİ ne? Kelam disiplinin içindeki bir isim. İşte Tusi yazacaksınız. Matematik disiplinin içerisindeki bir isim. Onların tarihini yazmak. Hocamın varlığı, Ömer Türker hocanın varlığı, Tahsin, hocam. Tahsin Görgün hocanın varlığı, işte diğer hocalarımızın varlığı da bu büyük hikayeyi yazma yönünde hayal kurmamıza hmm. imkan verdi. Hoca dedi ki, İbrahim dedi ne yazılması gerekiyorsa dedi ben hazırım dedi, ee, siz orada o işi yaparken biz de burada bu yazacaklarımızı belirleyelim, biz de bunları yazalım. Sonra ne madde düşüyorsa, hocaya kim madde yazdırabilir? Zaten yazdığı çoğu maddeyi yeniden yazdırdık biz hocaya. Takıüddin Rasıt'dan İbni Heysem'e, Nasruddin Tusi'den Ali Kuşçu'ya ee, bir yandan bu yazıları dağıttık. Burada o yazılar yazılıyor, biz kamp yapıyoruz. Bu projenin ne bütçesi var değerli hocam, ne başka bir şey var? Proje kendi kendine akıyor, yani bu dertle akıyor. Sonrasında bu projenin bizim yazdıklarımızdan, çizdiklerimizden, vaktimizden dolayı değil... ...bu projenin diyelim kitap varsa tasarımına ihtiyacı var. Web sitesi varsa yazılımcıya, mühendise ihtiyaç var. Harita varsa çizecek, video varsa çekecek, teknik altyapısı için bir bütçeye ihtiyacımız oldu. O güne kadar bütçesiz elhamdülillah devam ettirdik. Onlar için de Konya Büyükşehir Belediyesi sağ olsun destek verdi... Böylece bu proje başladı, devam etti. Fakat devam ederken kendi kendine büyüdü sürekli. ki sanat tarihinden bağımsız ele alınmaz bunlar. Şehirlerden bağımsız, Şehirlerden bağımsız mimari, ele alınmaz. Havzalar, mimari eserler, havzalar, e, havzalar, eserler. E, kitaplar, tasvir sanatı, musiki sanatı, hat sanatı, müesseseler... Sürekli büyüyor. Artık bize destek verenler de pişman olmaya başladılar. Bu iş bir türlü bitmeyecek. Sürekli bir şey çıkartıyorsunuz falan. Burada da ben şunu fark ettim hocam. Bir iş himmetle başlanınca bitiyor ya. Yani evet. bir yıl önce bitmiş, bir yıl sonra bitmiş. Evet, evet. Çok üzerinde durmaya gerek yok. Yani bir projeye başladım, dediğim vakitte bitireyim diye... Hayal kurmaya ket vurmaya hacet yok diye. De proje de yani. projede kendi içeriğini, yani organik evet. bir şey bunlar. Evet. O da size bazı dayatıyor. Yani siz e, belirli bazı maddeleri koyuyorsunuz, ilkeleri koyuyorsunuz, ona göre yola çıkıyorsunuz ama e, amacı çok dakik bir şekilde belirleyemiyorsun. O amaç kendini ortaya çıkardıkça geriye doğru evet. senin yapıp ettiklerine ...nüfuz etmeye başlıyorsan, ona göre kendini organize ediyorsun. E, bu projenin bir özelliği de o ben hani yakın şahit olduğum için e, tabi yani hakikaten hatırlıyorum ilk versiyonunda bir 10 günlük hastane macerası da var İbrahim Ali Çözgen'in e, aşırı stresten duyma yetisini şey, <gülüyor> Duyma duyma yetisini kaybetmişti. Şimdi Dolayısıyla büyük bir emekle çıktı. 200 300e yakın akademisyen arkadaşımız destek verdi. Ve gerçekten güzel bir karşılık buldu. Bu karşılığının bence en önemli nedenlerinden biri müsaade edersem şudur. Sitede zannediyorum İbrahim Hoca'nın tweetinde de var. Böyle bir çalışma yapıldı. Bu bir tekliftir. Bir sürü yanlış olabilir. Hem yorum olarak yanlış olabilir. Hem mahlumat olarak yanlış olabilir. Tüm eleştirilere açığız dendi. Tabii bir geri yani. bildirim Evet. oluşturuldu. Hani vardı, Şöyle evet. bir şey var diye, evet Türkiye'de eleştiri olmuyor. İşte insanlar kesinlikle ben bunu görmedim. Çok güzel eleştiriler geldi. Çok olumlu, katkı çok sağlayan. Çok olumlu, insaflı. Ondan sonra... Yani o olumsuz diyebileceğimiz eleştiriler çok az. Yani orada çok çeşitli nedenleri var. Ama büyük oranda işte mesela şu maddeler yok. Bunları yazmak lazım. İşte şöyle yazılmış ama bu açıdan da bakmak lazım gibi. Bunlar birikince İbrahim Halil Üçen Hoca dedi ki bunun ikinci versiyonunu evet. hazırlayalım. Ve o hız içerisinde görmediğimiz yeni şeyleri tekrar gündeme getirelim. O zaman şöyle bir soruyla devam etsek izin verirseniz. Senin cölünü çalmak istemem ama sohbet ediyoruz. Es estağfurullah. Şeyi yandı güzelmiş hocam. Onun müsaadenizle ben belirteyim. Soruların peşinde olduğumuz için programda. Bu büyük hikaye bir sorunun peşine düşmesiyle tabii, tabii, eğer, tabii, hocamın tabii. ve öğrencilerinin Yalnız buraya Yalnız şöyle, gelmiş. şimdi sen soruya hazır değilsen soru sana çarpmaz. Ya. Hmm. Yani İbrahim Ali Çel Hoca soruya hazır olmasa o öğrencinin sorusu pek. Tabii. Yani, öyledir. Tabii. Tabii. Nice sorudan soruyorlar. Şimdi geri gelmişken söyleyeyim. Gençler, yani benim zamanımda hani artık biz Kemal Erdi yaşımız, gençlerin gerçekten bakışı e, daha eleştirel ve insaflı. Çok güzel şeyler yakalıyorlar, e, işlenen konularla alakalı çok güzel şeyler yakıyorlar. Bu güzel ama bir de bunu e, kendine bu soruya muhatap kalacak e, hocanın da bunu hazır olması lazım. Bu tabi e, hani İbrahim Hoca da konuşmasından söyler Türkiye'de Tanzimat'tan bu yana süregelen gelen çalışmaların da birikimi aslında. Yani bardağın hani biraz önce güzel bir cümle söyledim. İstanbul'da hayal edilir, İstanbul'dan yapılır. <gülüyor> Ama, sebebi bu birikim tabii, bu birikim yani tabii. diyelim ki tabii, e, tabii. hem İstanbul Üniversitesi'nde hem İlahiyat Fakültelerinde hem Ankara'da İslam'da İslam Antiklopedisi yani İslam Ansiklopedisi olmasa değil mi yani tabii. pek çok yerde hem özel hem e, akademik e, kurumlarda işte bilim tarihi çalışmaları İslam Felsiz çalışmaları gibi konularda yapılan çalışmaların aslında kendini biraz dayatmasıyla da alakalı yani bir sıçrama yapmak gerekiyordu bu sıçramayı e, işte İstanbul'da e, uzun süre e, bu işlere uğraşan çevreler, e, yani yağmur oraya yağdı diyebiliriz aslında. E, aslında şunu şimdi belki biraz in, e, soru konusu lazım hazır e, İbrahim Ayşen buradayken, yeni versiyonda neler var? Evet. Şimdi e, bazı arkadaşlar biraz da espri ile sosyal medyada yani 3 cilt oldu şimdi 6 <gülüyor> cilt alacağız ama... Bazı hocalarımız bile hatta espriyle bunu söylüyor. 3 ee, yıl sonra iki cilt yaparsanız bunu ne yapacağız gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi koordinatör olarak sen bize bu e, belki hani evet. ilk 3 ciltte olanı da evet. anlatmış olursun evet. ama. Ne var yeni olarak? Hı -hı. Dolayısıyla 3. cilt e, çöpe atılacak bir halde değil aslında. O bir tarihsel Hı -hı. E, bir projenin ilk örneği evet. olarak evet. durur ama. Evet. ikinci ciltte neler evet. var? Evet. Önce ne? şunu söyleyelim. Yani büyük projelerin daima second edition'ları, new edition'ları olur. Doğru, yani, doğru. İngilizce İslam Ansiklopedisi şu an üçüncüyü e, bitirmek üzere. Evet, üçüncü edisyonu yapıyor. Şu an Türkçe İslam Ansiklopedisi ikinci edisyonu yapıyor. Doğru, doğru. E, bu çünkü bilgi e, yenileniyor. Ne oluyor? Biz Ali ile ilgili birinci versiyonda yazdığımız bilgiye ne ilave ediliyor? Yeni bir eser keşfediliyor. Çünkü Hasan Umut yaptı. E, tabii, yoktur. tabii. Yani i̇bn Sina ile ilgili yeni bir fikir güncel bir biçimde Doğru. gelişiyor. Önce şunu söyleyelim. Burada ne oldu? Birincisi, önceki versiyondaki e, maddelerin, makalelerin e, önemli bir bölümü güncellendi. Diyelim ki Ömer Türker Hoca'nın yenilenme dönemi yazısı eskisinde de vardı ama e, diyelim 15 sayfaydı, şimdi 35 sayfa oldu. Eşref Altaş Hoca'nın yenilenme döneminde Efendim İbn-i Sinancılık ve e, İşrakilik, Felsefi Gelenek yazısı 13-14 sayfaydı 45 sayfa oldu. Yani eski e, versiyonda olan maddeler güncellendi. İhsan Hoca'nın maddeleri güncellendi bir kısmı, benim yazdıklarım birçok yazı güncellendi. E, diğer taraftan bu güncellemeye ilaveten geliştirmeler oldu. Bu geliştirmelerin esasında ne bulunuyor? Bir fıkıh geleneği eklendi. Fıkıh e, geleneği hesaba katılmaksın İslam düşünce tarihini kavramak esasında yani bütüncül bir biçimde evet usulü fıkıh mümkün değil. Nazarı geleneklerin bir tarihidir bu. Dolayısıyla fıkıh usulü de fıkıh da bu nazari gelenekler arasında sayılabilir. Bu nedenle fıkıh ilave edildi. 300'e yakın fıkıh efendim e, bilgini yazıldı Yani hasan Basri'den, Ebu Hanife'den, işte Yusuf el-Kardavi'ye gelinceye deyin bir fıkıh tarihi yazıldı. Ayrıca fıkıh disiplininin gelişimini anlatan alan yazıları diye tabir ettiğimiz her dönemde fıkıh nasıl bir hal aldı sorusuna cevaben fıkın tarihini anlatan metinler telif edildi. Fıkıhtan... Dil felsefesi de zenginleşti. yani... Benim dikkatimi çeken bence önemli şeylerden biri de o. E, dil felsefesi çalışmaları. Yani dil çalışmaları ayrı bir de dilim felsefi yorumu. Onunla ilgili de ta boyalı yazıları... Siyaset bilimi, ahlak bilimi, dil felsefesi, dil bilimleri, kelam, mantık... Bunlarla alakalı da yeni ilaveler oldu. Hmm. Sanat alanında e, tasvir sanatı yoktu önceki. Mesela bir zat, Efendim Levni, Nakkaş Osman, Nakkaşların tarihi eklendi ee, Diğer taraftan e, kurum maddeleri geliştirildi, eklendi Şu esasında mesela değişimi anlatmak için yeni versiyon Şu iki cilt gördüğünüz beşinci ve altıncı cilt, Tek cilt. Muhasebe dönemi ve arayışlar dönemi Önceki versiyonda bu iki ciltte Diyelim ki burada yaklaşık e, 800-900 sayfa var bu ikisinin tamamı şu de esasında. Arayışlar hmm. ve muhasebe dönemi şöyle bir cilt halinde yarı yarıya özetlenmişti. Onun e, muhasebe dönemi tek cilt oldu. Arayışlar dönemi devasa bir biçimde genişledi. Hmm. Ve bu yeni ciltte en önemli şeylerden biri, bunu şu bu cildi şöyle sadece bu cilt şöyle okunabilir. Çağdaş İslam düşüncesi tarihi şu altıncı cilt. Arayışlar dönemi. Evet. Ve yeni bir perspektif öneriyoruz. Çağdaş İslam düşüncesi tarihi yazıcılığı ne yazık ki oryantalist ilgilerin şeyi altında, etkisi altında bir miktar daha çok sosyopolitik problemlere ekonomik sosyo Tabii savaşta da alakalıydı evet, biraz problemlere odaklanarak ve meselelerini de diyelim ki Namık Kemal, Mehmet Akif, işte Abdullah Cevdet Çağdaş İslam düşüncesi, Çağdaş Türk düşüncesi dediğimiz bu isimler üzerinden Büyük yürüyen bir... şairlerin ve politik... Diyelim Salih Zeki yok Çağdaş İslam düşüncesinde. Latif Harputi yok. Giritli Sırrı Efendi yok. Ee, bu isimler mevcut değil. Yani şu soru mesela sorulmuş değil Çağdaş El İslam. Elmallı Yazır da yok. El Hamdi Yazır diyelim ki yok. Efendim... Şu soru sorulmuş değil. Yani çada İslam düşüncesi okumalarımızı şöyle, hani hatırlayalım Seyyid Ahmet Han, Tunus Tahrettin Paşa, Said Halim Paşa, Mehmet Akif Babanzade, Allah Cevretler, Rıza Tevfikler. Fakat diyelim ki şu soru yok, biz İslam düşünce geleneğinin kendi sürekliliği dahilinde dönüşümünü anlatıyorsak, şu soru bizim için anlamlı değil mi? Fıkha 19. ve 20. yüzyılda ne oldu? Biz bir yöntem, bilimsel yöntemimiz vardı. Tümden gelimsel yöntem. Evet. Bu yönteme ne oldu? Kelama ne oldu? Tefsire ne oldu? Ha, çağdaş İslam düşüncesi demek, gelenekli bu disiplinlerin bu dönemde hangi dönüşümler geçirdiğini incelemek demek. Böyle bir e, çağdaş İslam düşüncesi tarihi yazıcılığından mahrumuz. Hem bu çağdaş İslam düşüncesi tarihi yazıcılığı, Siyaset bilimcileri ve sosyologların, umumiyetle tarihçilerin elinde şekillendiği için hem de bizati bu nazari ilgiler e, alan dışı tutulduğu için birçok sebebi var. Bu eserin sadece bu cildi iddialı konuşmak istemiyorum ama en azından diyelim ki burada arayışlar döneminde siyaset, arayışlar döneminde matematik bilimler, arayışlar döneminde yöntem ve metodoloji, Arayışlar döneminde ahlak, arayışlar döneminde tasof tasofa ne oldu? Bu soruları sorduğu için belki İslam düşünce geleneğini kendi iç sürekliliği ve dönüşümü dahiline yeniden ele alma. Bu minvalde bir yazım tarzı belki müzakere alanını inşa edebilir diye ümit ediyorum. Değişen şeylerden bir diğeri buydu. Bu hocam ee, çok evet. özür. Bu saydığınız disiplinler adlandırdığınız, adlandırılan bu arayışlar dönemine, e, dahil edilme edilmesi açısından e, soruyorum bunu. Hı hı. O arayışa ilişkin evet. veriler ve verimler üretiyor. Bütün disiplinler değil mi? Bir e, tabii, yeni tabii bu sebeple buradalar. Bu çalışılmamış tabii. bahis bir bahis. Şöyle ya. çalışılmamış desek ayıp olur. Tabii tek tek çalışıldı canım. tabii. Bir var. bir perspektif olarak Çağdaş İslam düşüncesi bu perspektifle külli bir biçimde yakalanır. Yani şöyle diyor. çalışıldı dediğim zaman. Şimdi yazılı çalışıyor biliyorum. Evet. Sarızeki de biz çalışır, bilim tarçını Sarızeki çalışır mesela. Mesela Sarızeki güzel bir örnek hocam, çalışıldı diyor, diyorsanız eğer. Hayır, ama neden bunu, yok sorusunun cevabı için söylüyorum. Bir, Kim çalıştı, şöyle, nerede çalıştı, bizim göremedik. Bir bütünün içerisinde evet. Sarızeki'nin rolü ne, yerine evet. Bunu o bütün içerisinde görmek lazım. Yoksa Sari Zeki kendi başına diyelim ki ketebeden çıktı Sari Zeki kitapları. İşte Ankara'da Sari Zeki üzerine üzerinde çalışmalar yapıldı. Türkiye'de yapılıyor. Makale düzeyinde ya da kitap düzeyinde. Ama onu sadece o konu uzmanı biliyor. Şimdi e, bütüncülük, bütünlüklü bakışlar o fikirlerin, o bilgilerin toplumsallaşmasına neden olur. Akademik uzmanca kalmaz o. Yani biz e, neticede e, o çizdiğimiz bütünlüklü yapı içerisinde olgu olaylara bakıyoruz. Şimdi bakışımızda Salizeki burada duruyor. İşte Ahmet Cevdet Paşa burada duruyor. Erman burada duruyor. Harputi burada duruyor. Babanza <gülüyor> siyasetle uğraşan, şiirle uğraşan, sanatla uğraşan, mantıkla uğraşan, matematikle uğraşan hepsinin o bütün içerisinde bulunduğu yer üç aşağı beş yukarı belli olduğu için organik bir yapı çıkar ortaya. Sizin geçmişi değerlendirmenin sağlıklı olduğu gibi bugüne ilişkin kanaatleriniz de daha kuşatıcı hale geliyor. Meseleyi anlamak da tabii, daha tabii, mümkün tabii. ve makul hale geliyor. Tabii, tabii. Hocam ilk bölümümüzün ne yazık ki sonuna geldik. Su güzel gibi akıyor, alıştık, Güzel bir alıştık başlangıç artık. hikayesi. Ben bu, bu hikayeyi daha önce hocamla konuşmuştuk ilk versiyonda da burasından anlatmamıştı. Ben e ilk defa bunu işitiyorum. E başlangıç hikayesinde çok tatlı. Özellikle o de altını çizerek not aldım. Bazı şeyler sadece İstanbul'da hayal edilebilir ve yapılabilir. İyi bir Şöyle e, bitirelim Yusuf, evet. çünkü bekliyorlar bu sorunun cevabını. Bunun artık 12 cilt olma şeyi yok değil mi? <gülüyor> Şöyle... E... Rahatlatalım yani <gülüyor> insanları. <gülüyor> bu basılı vaziyette bir yenilenme artık düşünmüyoruz. Ha, ben de tam ona itiyorum evet, seni. Ama web sitesinde ha, şimdi, e, e, ikinci, güncellemelere ikinci devam edeceğiz, dinamik olacak. Biraz konuşalım evet, bence. Bilhassa. Evet. O web sitesini özellikle öğrenciler, evet. e, Hı -hı. hocalar derslerde nasıl kullanılır üzerine biraz konuşalım. Hocam dönmeden o zaman e, zannediyorum e, hocamın da bu e, proje kapsamında hazırlanan bir kısa tanıtım videosu vardı. Hı -hı. Reklam dönüşünde biz evet, onu evet. görelim. Tamam. E, hem. Ha, o şeyi e, web sitesini anlatan. Evet. Tamam. Dolayısıyla dostlarımız da daha net anlamış olur. Biz de üzerine konuşmuş oluruz. Tamam. E, kısa bir ara. Aradan sonra tekrar buradayız. İslam Düşünce Atlası 6 ana bölümden oluşur. Ana sayfada Atlas'ta yer alan hemen hemen her şeyi arayabilmenizi sağlayan kapsamlı bir arama motoru bulunur. Burada maddeler, madde içerikleri ve yazarlar üzerinden arama yapabilirsiniz. Ana sayfanın hemen sağında yer alan hareketli buton üzerinden araştırmacıların katkısıyla sürekli güncellenen Atlas Blog sayfasına ulaşabilirsiniz. Zaman haritası, İslam Düşünce tarihindeki bilginler, sanatçılar ve filozofları, ekoller, kurumlar, mimari eserler, şehirler ve tarihi hadiselerle birlikte gösteren bir zaman tüneline sahiptir. Kitaplar ağında kelam, fıkıh, felsefe, matematik bilimler, mantık ve tasavvuf alanları, bu alanlara ait klasik metinler ve bu metinler üzerinden oluşmuş şerh, haşiye gelenekleri üzerinden tanıtılır. Kitaplar Tüneli, İslam dünyasındaki bilimsel literatörün gelişimini bir zaman tüneli üzerinden takip etmeyi, ve kurucu klasikleri daha yakından tanımayı sağlar. Kişiler haritası, felsefe, kelam ve tasavvuf gibi temel ekoller etrafında hoca, talebe ve etkilenme, etkilenme değişkenlerine göre oluşturulmuş bir etkileşim ağı sunar. Bilgi kartları, İslam düşüncesinin önde gelen isimlerine dair temel bilgileri tek bir alanda etkili ve akılda kalıcı bir sunumla takdim etmeyi amaçlıyor. Nihayet kronoloji bölümü ise İslam tarihinin gelişimini başlangıcından bugüne gelinceye değin, önemli hadiseler üzerinden takip edebilme imkanı sağlıyor. İslam Düşünce Atlası Parçaları yeniden birleştir ve küreyi keşfet Yeniden merhabalar. Soruların peşinde İslam Düşünce Atlası özel bölümüyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Konuğumuz var. İbrahim Halil Üçer hocamız, İslam Düşünce Atlası'nın. Editörü, koordinatörü değil mi hocam? Şimdi ilk bölümde hocam bir aslında hikayeyi konuştuk biz. Evet. Atlas'ın meselelerini, dönemlendirmesini, yeni teklif ettiğim bağlamı vesaire konuşmadık. Şimdi bir VTR izledik. Buradaki yekün kadar heyecan verici aslında sizin ilk zihninizde beliren yeri de orasıymış bir dijital platform olarak. Evet. Heyecan verici yeri de bunun bir internet sitesi, o Hı -hı. çok kullanışlı Hı -hı. ve kararlı çalışan bir internet sitesi olması, e, o internet sitesini de aslında konuşsak e, evet. güzel olur. Kısaca onu da konuşup ondan sonra işin evet. daha felsefi Çok kısaca söyleyeyim, bir şey. o zaten internette var. İnsanlar bakarlar, Hı -hı. VTR'de ayrıntılı bir biçimde gördüler. İnternet sitesinin baştan sona kodlarını yeniden yazarak yeniledik, ee, ...çok yeni bileşenler ekledik yani e, internet sitesine. Mesela heyecan verici şunu söyleyeyim. İhsan Hocam e, bile henüz belki e, tıklayıp bakmamıştır sizi şu çok heyecan... Evet. ...ben anlattım ne olduğunu ama hani oturup bir daha yeni çıktığı için site etraflı beraber bakamadık. Çok yeni malum hadise. Diyelim ki hocam e, İbni Sina'nın işaratına bir harita var. Eskiden bir kitaplar ağı vardı. Felsefenin ana metinleri vardı. Bu ana metne tıklayınca A'dan açılıyordu üstüne yazılan şerhler. Tıklayınca şerhler üzerine yazılan haşiyeler. Bir kitaplar ağı oluşuyordu. Şimdi bu kitaplarla alakalı çalışma iki yeni birleşen ekledik. Bir kitaplar tüneli, iki kitaplar haritası. Kitaplar tünelinde e, herhangi bir disipline tıklayıp o tünelde e, zamansal akış dahilinde o disiplini kuran kitaplar üzerinden disiplinin hikayesini takip edebileceksiniz. Kitaplar haritasına gelince orada da bir kitap diyelim ki e, işarata tıkladınız, Bağdat'ta yazılmış. Biz şerhler ve haşiyelerin üzerine yazılan şerhler ve haşiyeleri biliyoruz. Nerede yazıldıklarını biliyoruz. Elverişli bir fikir tıkladığımızda bir ağ çıkıyor coğrafyaya. E, diyelim ki şerhler Isfahan'da üzerine 10 şerh yazılmış. İstanbul'da 15 şerh yazılmış. Mesela. Delhi'de 3 şerh yazılmış. E, kullanıcı buradan şunu görüyor. Bir kitabın coğrafya üzerindeki etkinlik ağı. Bunu hmm. şöyle düşünün. İhsan Hoca'nın kitabı, şu sizi heyecanlandırmaz mı? Şu bilgi, hangi şehirde ne kadar okunmuş mesela gibi yani. Hangi coğrafyada <Gülüyor> İbn Sina'nın eseri ne kadar etkili olmuş? Hangi coğrafyada daha fazla metin üretmiş? Böyle bir manzara Manzana, görüyoruz. Bu çok heyecan Bilginler mi? haritasında da aynı şekilde bilginler ağı vardı. Ama şimdi diyelim ki İbn Sina'ya tıkladığımızda öğrencilerini, hocalarını, etkilendiği isimleri, etkilediği isimleri biz bir ağda görüyorduk. O ağ harita üzerine oturttuğunuzda o bilginin coğrafya üzerindeki, dünyadaki etki Anı hmm. görüyorsunuz. İbn Arabi'ye tıkladığınızda aa, bakıyorsunuz ki Kazan'dan Malay dünyasına, Afrika'nın içlerinden Amerika'ya kadar etkili olmuş bir bilgin olduğunu görüyorsunuz. Ve oralarda kimi etkilediğini de görüyorsunuz. Bu bilginleri İslam Atlas zaten adından da anlaşılacağı gibi düşünceyi coğrafyaya davet ediyor. Yani düşüncenin matematiksel bir uzayda, boşlukta değil, bir yerde, bir zamanda... Efendim, bir etkileşim ağı içerisinde üretildiğini vurgulamaya dönük bir proje. Bunlarla beraber bu fikir daha e, etkili bir şekilde berkitilmiş oldu. E, videolar, haritalar, e, infokartlar, e, bilgi kartları, İslam düşünce tarihinin grafiksel tarih akışı, e, web sitesi içine giren biri için hani biraz meraklıysa saatlerce çıkamayacağı bir Artık yapıya kavuştu. Cep telefonlarında, tabletlerde çalışmıyordu. Yüksek çözünürlük istiyordu. Onu da açtık. Artık mobil arayüzlere uyumlu bir şekilde istediğiniz gibi cep telefonlarından, tabletlerden erişebilirsiniz. Eyvallah. İslam ben düşünce Ben dün gece direkt şeye baktım hocam. Hatta notum da aldım. İbn-i Rüşt Faslul Makalı, hmm. e, İspanya, işte bugünkü İspanya haritasında tam nerede yazmış, hmm. onun bilgisi bir de isimleri geriye doğru, işte çağdaş yakın isimlerden o zincir, hoca zinciri, hocamla çok konuştuk burada, zinciri geriye doğru takip edebileceğimiz de bir şey evet. çıkartıyor tam İcaz ifade et ettiğiniz gibi. Şöyle onu. bugün bizim için kültürel bir malumat olması gereken şeyler yüksek tahsil gerektiren bilgi gibi algılanıyor. Evet. Yani Molla Fenari'nin kaçıncı yüzyılda yaşadığını bilmek için, Felsefe veya kelam doktoru olmak gerekiyor. Ya böyle bir şey gerek yok. Lise talebesinin bunu bilmesi lazım. Shakespeare'in efendim ee, kaçıncı yüzyılda yaşadığını bilmek, nereli olduğunu bilmek. Yani edebiyat doktorası mı gerektiriyor? Bizde kültürümüz yani doğal vaziyette ilkokuldan, üniversiteye sıradan insanların bile bilmesi gereken malumat Yüksek tahsil gerektiren bir uzmanlık bilgisi haline gelmiş tabii maalesef. Yani kendi kültürümüzü yabancı, yabancılaşıp sonra uzmanlık konusu haline düştürdük. Çin kültürü çalışıyor evet. gibiyiz yani. Evet. Tabii bu bizim geçmişimizde olan hiyerarşi ilişkiyi de kaybediyor. Hangi düşüncelerimiz önemli, evet, tabii. ne kadar önemli, hangi kitaplar önemli, ne kadar önemli, sorularımız. Biz hangi soruların hangi dönemde önemli olduğu konusunda da bir fikir sahip evet. değiliz. Dolayısıyla orada bir heyyulaya dönüşmüş, bir hamura dönüşmüş, bir geçmiş aslında. Bunun sadece uzmanlar seviyesinde çalışılması değil, İbrahim Hoca'nın da söylediği gibi kültürün kılcan damarına silmesi lazım. Hepsi değil şüphesiz. Ama kurucu isimler, kurucu eserler, kurucu şehirler, kurucu mekanlar bunlar genel kültür. Bu anlamda... Şey, kültür insanı dediğimiz evet. kişi bunları bilmeli ya. Yani. Bu anlamda Atlas'ın... E... Pek çok başarısının yanı sıra gerçek, ilk versiyonuyla gerçekleştirdiği diyebilirim, bu ikincisiyle de daha da bunu yaygınlaştıracaktır, kültürün bir parçası haline dönüştürebiliyor olması. Bugün Tabii. ne yazık ki uzmanlık konusu olarak Zaten görülen şeyler. E, özellikle internet Biraz sitesiyle. sonra konuşacağız ama işte hemen girelim. Atlasın önüne iki iddiasından biri, bütünlük, evet. İkisi de süreklilik. Evet. Yani onun üzerine biraz konuşmamız lazım belki Yusuf'un dediği yerden devam ederek. Kıtas'ın bize verdiği önemli şey, dediğim gibi parçalar çalışıyor olabilir. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da çok ciddi çalışmalar var. Hem İslam ülkelerinde hem oryantalizm tabii çok farklı yorumlanabilecek bir şey. Belli dönemlerde sömürgeciliğin atbaşı olmuş, öncüsü olmuş. Belli dönemde akademik bir şey dönüşmüş. <gülüyor> Ama bu e, parçaları bir araya getirip e, bir bütün oluşturma son derece... Yani şuna bence, Bu bütünlükte okuma ilk kez. Yani şöyle hatırlarsan Yusuf burada evet. konuşmuştuk. Camı, aynayı dağıttık. Bir aynamız vardı. E, işte ne bileyim 4 metreye 5 metre. Kırıldı, paramparça oldu. Tek tek parçaları herkes topluyor ama onları bir araya getirip yeniden bir ayna oluşturmak e, açısından bence İslam Düşünce Antası büyük bir şey veriyor. Bütünlüklü bakıyorsun çünkü fıkıh da görüyorsun, felsefeyi de görüyorsun, bilimi de görüyorsun, matematiği de görüyorsun, sanat eserlerini de görüyorsun, şehri de görüyorsun, coğrafyayı da görüyorsun. Yani e, mekan zaman sahnesinde herhangi bir nesnenin varlığa gelmesi için gerekli olan tüm şartları elden geldiğince kuşatacak şekilde o meseleyi yakalıyorsun. E, bunun üzerine belki e, evet. İbrahim Hoca biraz konuşmak ister. Belki ilk kez dediği adam aslında ilk kez değil. Yani şöyle, diyelim bir ansiklopediyi açtığınızda buradaki maddelerin çoğu herhangi bir ansiklopediye var. Daha ayrıntılı var. Yani diyelim ki Süleymaniye Camii maddesi. Yani herhangi bir ansiklopedide, bizim İslam ansiklopedisinde bir bir var, da çok var. daha güzel, çok daha ayrıntılı yazıyor. Burada yeni olan şeylerden biri, ben hep onu diyorum, Atlas'ın omurgasını yaklaşık bin sayfalık bir düşünce tarihi ...metni oluşturuyor. Yani e, klasik dönem, yenilenme dönemi, muhasebe dönemi, arayışlar dönemi deyip... ...o dönemlerde bilimsel disiplinlerin hikayesini sürekli bir biçimde yazdığımızda bir omurga çıkıyor. Bu unsurlar o omurgaya eklemlenerek bir e, beden halini alıyorlar. Bu bütünlük fikrini doğuruyor. Fakat yine de şunu diyelim izleyicilerimiz, okuyucularımız... Ya hocalarımız çok güzel çalıştı, bayağı iyi çalışmışlar, her şey herhalde bitti gibi bakmasın. Biz mesela şunu ima ettik, nazariyat ile diyelim ki bediiyat yani sanat alanı birlikte düşünülmeli. İlk defa ne oldu? Felsefe tarihi biz Ebu Suud Efendi ile efendim Mimar Sinan'ı, Süleymaniye'yi bir arada düşünmek istedik. Diyelim şurada yenilenme dönemi nerede hocam? O işler şudur hocam. Evet, muhasebe dönemi diyelim. Burada diyelim Hasan Kafi Akhisari diyor. Hasan Kafi Akhisari e, esasen fakih ve aynı zamanda e, la, ıslahat, ıslah e, layihaları yazan usulül Hikem Fi Nizamil Alem kitabının yazarı. Burada bir dönüşüm var, bir yenil yenileşmeye ihtiyaç var falan cümlelerini kuran bir isim. Biz diyoruz ki Hasan Kafi ile Sultan Ahmet Camii'ni beraber düşünmeliyiz. Beraberinde Aziz Mahmut Hüdaiyi birlikte hesaba katmamız gerekiyor. Ee, bu birliktelik Sultan Ahmet Camii ile Hasan Kafi Akhisari'yi beraber düşünmek. Diyelim ki Nuru Osmaniye Camii ile Koca Ragıp Paşa'yı beraber düşünmek. Hiç ben Davudu Ukarsı ile Koca Ragıp Paşa'yı birlikte düşünmemiştim. Bunlara ilişkilen ilk defa bir düşünce tarihi metninde tarihi hadiseler. Diyelim 2. Viyana efendim bozgunu ile dönemin entelektüel manzarasını birlikte düşünmek. Bunu ima diyor, bunu yapalım diyor. Şunu samimiyetle soralım, ne kadar yaptı peki Atlas? Yani gerçekten biz dönemin nazari, felsefi, bilimsel e, gündemi ile Süleymaniye'nin inşasındaki üslup, arasında ilişki kurabildik mi peki? Hayır kuramadık yani. Bu daha yoğun bir çaba istiyor. Biz dedik ki şu an kurmak lazım. Birlikte düşünmek lazım. Bak biz bunu buraya koyuyoruz. Bilimsel gelenek. Şunları sahip o dönemde. Süleymaniye'de bak bununla yapılmış. Nüfus sahibi bir okuyucu ikisini ilişkilendirme imkanı bulur. Şu an yapılacak şey bunları hep beraber alıp Birlikte yorumlayıp yeniden artık yazmak. Dolayısıyla hocam belki şuraya gelebiliriz. Ben de size bir top çıkartayım. Beraber müzakere edelim. Bu birinci versiyondaki heyecanım başkaydı benim hocam. Buradaki heyecanım daha farklıydı. Birinci versiyonda dün evvelsi gün şeyde de konuştuk ya tanıtım toplantısında. Envanteri çıkartılmamış bir medeniyete sahip olmanın verdiği hüzün ve onları ortaya çıkarmanın yani şöyle hocam Ömer Türk Hoca diyor ki İbrahim Hoca diyor biz bu Registan meydanını Uluğ Bey Medresesini vallahi diyor İslam düşünce atlasındaki resimlerden tanıdık yani. Gök Medresesi, ne bileyim işte Zahmet. Buhara Kalan e, Nizamettin minaresi, Nizamettin Yahya Medresesi. Bu görselleştirme maddi evrene tanıdık hale getirdi bizi. Bunlar çok heyecanlandırıyordu bizi. Ben Şad Hatun Külliyesi'ni bu atlası hazırlarken öğrendim ne acınılacak bir şey. Bunlar hem üzüyordu beni, hem öğrenmek sevindiriyordu. Benim gibi bu işlerle hem hal olan birinin bile yeni öğreniyor olması üzüyordu. Yani Gevherşat Hatun Külliyesi ne? Bursa'da 14. yüzyılda anlatılan fıkraların yüzde 60'i şeyden geliyor, Herat'tan geliyor. Bu Letayfi lami Çelebi'nin Letayf diye bir kitabı var. Okudum Herat'ta şöyle oldu. Herat'ta Sultan Baykar'a böyle dedi. Yolda bir kadın giderken tamam, bir ona şey şöyle denildi. Var. Ya baktım Bursa'da insanlar Herat'taki fıkralara gülüyorlar. Afganistan'daki yani. Herat'a gidiyorsun. Ne bu Herat? Aa Şahruh. Diyelim ki İhsan Hoca yazdı Herat'la Semerkant'ı. Ama bu diyelim ki ben o metni okusam bile zihin dünyamda diyelim akademik bir metindi ve yaygınlaşmamıştı. Geverşat Hatun Külliyesi var. Geverşat Hatun Şahrun Hanım'ı falan. Yani bunları öğrenmek, onları ortaya çıkarmak, kırık bir Çin'i parçasını bütünleştirip bir sanat geleneğini yeniden ortaya çıkarmak bunlar çok heyecanlıydı. Keşfetmenin heyecanı. Envanteri yeniden önümüze koymanın heyecanı Şimdi, e, idi. Şimdi şöyle diyelim. Yolumuz çok e, uzun. Şöyle diyelim. Bunun... E, Mümkün olabileceğine, yani şöyle bir yere geldik sanki hocam. Biz artık bu envanteri, işte 17. 18. yüzyılı el yordamıyla da olsa yokladık, ana hatlarını gördük. Artık bize düşen o çalışmaları, o hafızayı daha ayrıntılı bir şekilde keşfetmek. ikinci versiyonda keşfetmenin heyecanı üzerimden kalktı. Yani burada... Bir müddette aslında hatta bir heyecansızlık ikinci versiyon için bende meydana geldi. Kendi kendime de bunun sebebini sordum. Ee, sonra bu şeyin girişine yazdığım bir yazı var, düşünce tarihinin yapısı diye. Ee, orada da biraz bunu yazmaya çalıştım. Ee, bu envanterin, bu hafızanın yani bizim için anlamını bugüne nispetle yeniden kurmak. Yani... Bu hafızayı keşfetmek bir şey ifade etmiyor tek başına. <gülüyor> şimdi onun konuşalım. Evet, yani evet. hafıza şimdi ve gelecek. Evet. Yani bu envanter ertesinde arayışlar döneminin İslam düşüncesinin geleceğine ha, dair ha, bir vurgu bu. beni heyecanlandırdı. Tanıtım ikinci Toplamsı'da. versiyonda e, dikkat ettiyseniz ikinci versiyonun bende uyandırdığı önemli izlenim dedim. Hı hı. E, hafıza'nın çıplak bir şekilde keşfedilmesi. E, belli bir süzgeçten geçirilmemesi, belli bir yoruma tabir bulmaması evet, evet, evet. bizi geçmişin istilasına mı alınır? O yüzden size şey. bu soruyu evet. çıkarmak istedim. Şimdi e, aslında çok hızlı geçti İbrahim Hoca bazı şeyler Hakikaten üzerine durmak lazım. Çok önemli cümleler. E, ben rahmetli Turgut Çansıları Hoca ile bir hatıramı yazıya dönüştürmüştüm. E, Süleymaniye üzerine bir kitap hazırlarken Malum bizi davet etmişti birkaç arkadaşla Turgut Hoca. Ve orada e, Süleymaniye Camii'nde ve Mimaristan'ın diğer eserlerinde kullandığı belirli özelliklerden hareket ederek o onları bilmiyordu doğal olarak, Arapça bilmiyor, o dönemin metinlerini nüfuz edecek bir, birikim yok ama mimar eseri okuma becerisi çok yüksek. O, bize şunları sormuştu. O dönemde hareket anlayışı nedir? Evet. Cisim anlayışı nedir? Yön anlayışı nedir? Zaman anlayışı nedir? Nesnenin ontolojisiyle ilgili görüşler neler? Bunu yani ben de düşünmemiştim. Yani biliyoruz aslında, ama ilişkilendiremiyoruz. Evet. Şimdi dolayısıyla e, misali mimari okuduğun zaman Sultan Ahmet Camii'nin yapan kişinin çırağı bu adam. İşte hocasıyla e, mimarsının e, sohbetlerini dinleyerek oradan kitap yazmış adam yani evet. söylüyor. Şimdi orada bir bakıyorsun, işin içinde irfan giriyor, iştahakilik giriyor, değil mi? Yani kozmoloji anlayışları giriyor, fizik giriyor, astronomi giriyor. Pek çok bileşen var. Şimdi o bileşenlerin arka planlarını okumak için bu çerçeveye çok iyi sahip olmak lazım. Yine bu şeyde soruların peşinde programların birinde söylediğimi hatırlıyorum. Almanlar mesela yakın zamanlarda ee, Alman coğrafyasının, e, Alman düşüncesinin etkisi üzerine metinler hmm. üretmeye başladılar. Almanya'daki dağlar mesela, o bölgede doğan düşüncelere nasıl bir etkisi var? Yani o topografyanın. Şimdi Trabzon'daki hırçın dalgaların, evet, yani, işte etkisi. Karadenizlere nasıl etkisi evet. var? Ben bu eserleri tanıttıydım, şeyde sosyal medyada, hatta çivilmesi çok iyi olur bize örnek olur. Anlamın da orada hatta i̇şte sunma e, teolojiyle e, Notre Dame Katedrali arasındaki ilişkiyi kesinlikle, analiz kesinlikle. eden yani metinler var. Hmm. Alimlerin, bilginlerin psikolojisiyle etkisi bile. Hatta oradan ben sevgili Dursun Çiçek Hoca'ya bir atıf yaptım. Dedim ki artık RGS fotoğrafları paylaşıp duruyorsun. RGS dağının, Davud'un Kayser'in El Hikmetül Mütealiye hmm. anlayışının etkisi bir kitap olarak yazılabilir. <gülüyor> Değil mi? Yani bu kadar aşkın evet. bir hikmet anlayışı. Biliyorsun El Hikmetül Mütealiye Tabii Saddettin Şiraziye'ye atfediyoruz ama bunu ilk kullanan Davud Kayseri. <gülüyor> Dolayısıyla bu bütünlük fikri sadece kültürel nesnelerin ya da kültürel üretimlerin arasındaki ilişkiler değil. Doğrudan kültürün bir bütün olarak o mekan zaman sahnesindeki ilişkilerini ortaya çıkartmak. Evet. Dağıyla, suyuyla, evet. Evet. topografisiyle, evet. psikolojisiyle birbirlerine yani Biraz önce de Viyana bozgununun nasıl algılandığından tut insanların düşünceleri nasıl yansıtırız o dönemde birden toplumsal eleştiri literatürü türüyor. Çünkü değerler üzerinden hani insanların değerleriyle olan irtibatı ilişkisi e, hayata bakışı, başarılarını belirlediği için değil mi? Yani bunların hepsini tek tek şey yapmak lazım. Tabii zaman istiyor bu yine bir yola çıkış bu. Bu bir başlangıç. Bu bütünlüğün ortaya çıkışı ev ödevinin fazlalığını aslında Üzerine çalışılması gereken yeri şu haritanın değil mi hocam? Tam konuştuğunuz bağlamında fiziki e, versiyonunu da artık e, düşünmeye yol açıyor Tabii şimdi bu hikaye. Şöyle, biraz önce İbrahim ki ben artık çok büyük heyecan hissetmedim. Şimdi ben bir şey söyleyeyim belki bunun farkında bir malumat insanı yorar. Ölülmem, yani şöyle düşün. Sana devamlı iplik veriyorum ben. Onlar taşıyamasın bile. Evet. Karmakarıcı bulur. Onu bir kilime dönüştürmen lazım. Kilime dönüştürün o ipliklerin hacmi de daralır. Belli bir bütüne kavuşur, işine de yarar. Şimdi <gülüyor> tarih okumaları da böyledir. Bu malumat şehveti insanları bile yoldan çıkartır, psikolojisini bozar. Hmm. Ben biliyorum, kimsenin haberi yok. Psikoloji çok tehlikeli bir psikolojidir. Dolayısıyla malumat belirli bir örgüye kavuşturulmalı. Belli bir He. perspektif dahilinde He. He. kavuşturulmalı ki o seni yormasın. Aslında bizim hüznümüz biraz da bu. Çok şey buluyoruz. Hani mesleğimiz gereği buluyoruz. Yani burada havaya cıvaya girmeye gerek. Bizim işimiz bu. Ee, i̇nanılmaz hani geçen programda da söyledik yeni yazmalar buluyoruz. Bakın çok güzel bir haber vereyim size. Bizim e, Muhammed yazıcı zahideler var biliyorsunuz. Evet. Gelip olduk, değil mi? Bican Ahmet, Efendi. Muhammed, Bican kardeşler. Şimdi <gülüyor> geçen Mehmet Arıkan bu e, kişilerin bir eserini buldu. Hmm. E, bizim mescun medreselerinde okutulan Belaat kitabı var Telhis diye. Bunun şiir, Arapça şiir nazmını buldu. Hiç bilinmiyor. Yüz yaklaşık yüz yaprağa yakın. Şimdi düşün, Fatih döneminde yaşamış kültürümüzde, kültürimize derken Orta Asya'da bile, diye. Evet. Orta Asya'da bile bilinen okunan eserler biliyoruz ama adamın mesnesini bilmiyoruz. Hakikaten e, informatif, marumat anlamında biz tam bir döküme sahip değiliz. Yani iplikler yok orada da ama biz mevcut iptiklerden bir kilim örelim, bu mevcut iplikler bizi yormasın. Bir perspektif, bir bakış açısı oluşturalım. En azından bu bir örnek olsun. Ha bu örneklik bakın şu da değil. İnf normatif bir örneklik değil. Bence e, İbrahim Aliçer'in hem e, kamuoyunda hem de eserin girişinde vurguladığı bu bir normatif şey değil. E, dün Tahsin Hoca da ona, Ömer Hoca da işaret etti. Bu normatif. A bak yaptık bitti siz de bunu takip edin değil. Tam tersine eleştirip ya da bunu e, karşına koyup Farklı bir dönemlendirme Tabii. teklif edilebilir. Mesela çeşitli disiplinler için teklif edilebilir. Bu çok global, küresel bir teklif. Diyelim ki biri çıkar der ki ben matematik bilimleri için yeni bir dönemlendirme teklif ediyorum. Gayet doğal. Ama önemli olan burada şu. Dönemlendirme fikri bir kere yerleşti. Tabii mesela cumartesi, pazar günü <gülüyor> Kızılcağmam'dayız. Bizim Mehmet Görmez Hoca'nın... İslam Düşünce ee, İslam Düşünce Enstitüsü. Bu dönemlendirme fikrinin belki teşvik ettiği bir çabayla fıkıh tarihini kendi içinde nasıl dönenlendirir sorsanız bir çalışta yapacak oraya gideceğiz mesela Se, ben, konuşacağız ben bunu önemsiyorum. Evet. Yoksa buradaki maddeler biraz önce İbrahim bunu ben mi inanılmaz ben ben bunu ben ben bunu ben belki de Türk milletinin Cumhuriyet döneminde yaptığı önemli çalışmalarından ben bunu ben ben bunu ben ben bunu ben ben bunu ben ben bunu ben yayınları, bunu ben ben bunu ben ben yayınları, bilim, sanatın yayınları klasik, Şirkete beyin diyor. Pek çok yayını bir yayın diyor aslında. Evet. İşte İbn Haldun da bizim Savaş savaşacağı çok güzel metinler basıyor. Osmanlı tefsir geleneğini başlattılar. Evet. Reklam olmaz değil mi bunlar? Kitap çünkü bunlar. Olmaz. <gülüyor> olmaz. Yani buraya gelmeden önce bir görüşme yaptık da neler yapılabilir Hı. şeklinde yani Osmanlı tefsir geleneği ya da diğer alanlarla alakalı. Yani bunlar zaten yapılıyor. Benim tam da işte burada işaret ettiğim şey şu. Çağı da yırtmamız lazım. <gülüyor> Hepimizin zihninde bir beyaz kağıt var. Ama bunu yırttığımız zaman bir de onun beyaz halini düşünemiyoruz. İstersen düşünce deneyi olarak yap bunu. Şimdi dönemlendirme fikri bir kere kafamıza girdi bizim. Tamam. Yani biz herhangi bir şeyi çalışırken elimize verilmiş mevcut döneminde fikrini kabul etmiyoruz. Yani şu düşün, şeyin, e, hatırlar mısın en son programımızda bir e, eleştiri yapmıştım ben. Kayıp halka meselesiyle alakalı. Biraz önce evet. İbrahim Hoca da atıf yaptım. Bir, kafamızda bir kayıp halka var, bir boşluk vardı gerçekten. E, Arap hakimiyeti dönemi dediğimiz dönemde İst, yüksek İslam kültürü var. E, Türkler geliyor, çökertiyorlar. Napolyon 1802'de Mısır'a gelince Nah'ta uyanış başlıyor. Bu dönem şey. Şimdi bak ben sana güzel bir hatıramı anlatayım. Biraz uzatıyorum ama meseleyi tavsiye etmek bakımından. 94'te Kahire'de uluslararası kitap fuarını geziyor. E, bana çok pahalıya mal oldu. <gülüyor> Çünkü devasa bir kitap vardı bir haftamı aldı beni her gün gidiyorsun bitmiyor Şimdi orada tarihiyat fil İslamiye İslam medeniyetinde matematik tarihi böyle kitaplar olabilir ama ya, ya baktım yazarı gayrimüslim bir Arap <gülüyor> sırf nasıl bakıyor meseleye diye kitabı aldım <gülüyor> adam matematikçi çıktı e, Dolayısıyla nüfuz etme meseleye nüfuz etme imkanı fazla hakikaten çok güzel anlatıyor Sayılar teorisi, aritmetik, cebir, geometri, tirnometri, de tık tık gidiyor. Fakat sonradan şunu anladım. Adam tüm 250 sayfanın kitabı son param yazmak için yazmış. Her şey bu kadar güzel giderken barbarlar gelip bu hmm. medeniyeti mahvettiler diyor. Ya. Barbarlar dedi de Türkler. Ya hmm. işin garibi bizim Türklerin buna inanmış olması ya. Biz, yani. Ama şimdi ne dedik geçen tanıtımda? <gülüyor> E, Frans atış yaparak e, sizi yenen insanların sizi yenmesi önemli değil, size e, empoze ettikleri fikriyatı sizin benimseneniz. Benim Descartes senedir. diyor ki hocam e, bu cevheri suret teorisiyle alakalı, ben diyor bu cevheri suret teorisinin yanlıştır, başımıza da çok sıkıntılar açtı, düşünmekten bizi alıkoydu, bilimsel meraka ket vurdu ama yeter bunları söyledim, daha fazla cümle istemediyor. diyor, Regius'a bir mektup yazıyor. Hı -hı. Ben ne tenkit edeceğim ne de onu neden terk ettiğimi izah edeceğim. Tabii. Yenisini koyuyorum. Buna bakın daha iyi açıkladığını göreceksiniz. Tabii tabii ben böyle. şu anda yüksek lisans doktoru. Yani tezilerinde... bunu artık tenkide bile değmez hakikaten 12. Hayır, yüzyıl ben, sonrasında. İbrahim'ciğim yüksek sanat doktora tezlerinde e, oryantalist perspektifle e, hesaplaşma bölümlerini çıkartıyorum. Yanlış üzerine evet. ahkam kesmenin evet, yanında yanlış artık. bu ya. Evet, yeter. Bu o dönemin İngiliz siyaseti. Evet. Arap milliyetçi ideologlarının geliştirdiği bir siyaset. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla bu dönem, dönemlendirme meselesi bunun kendi içerisinde doğrudur, yanlıştır, eksiktir değil. Bu fikrin hani İbn Haldun mukaddimede güzel bir cümlesi var. Önemli olan diyor devlet tarzları değildir diyor. Onlar değişir. Bu, nedir nedir? Teokratik devlet kurarsın, demokratik kurarsın, şöyle kurarsın. Önemli olan diyor, devlet kurma. Yetisinin insanda olmasıdır diyor. Önemli olan ekonomi üretme araçları değil, tarım toplumu, hayvan toplumu şu. İnsan, ekonomi üretir. Şimdi <gülüyor> biz şunu göstermiş olduk bence. İslam düşüncesiyle. biz dönemlendirme yapabiliriz. Biz kendi tarihimize bakıp kendi hikayemizi yazabiliriz. Biz bu yazdığımız tarihte, bu hikayede figüran değil, aktör olabiliriz. Artık buna cesaretimiz var. Hem malzeme bilgimiz var. Yani şu ana kadar diyelim ki belli bir oranda biz malzemelerimiz büyük oranda e, oryantalistlerin de ürettiği malzemeye bağlı kalmaktır. Ama biz yazmalarla kendimiz muhatap oluyoruz. Yani düşün İSAM ilk defa Türkiye'de yazma edisyon kritiğine ilişkin bir yöntem teklif etti ve bugün bu takip ediyoruz. Biz artık Fransız yöntemini Alman yöntemi takip etmiyoruz. Bu önemli bir aşama. Hmm. Yani e, mesele yani gelip dayanıyor, usul yönteme dayanıyor. E, bence İslam düşünce hattasının şeyi bu. Bir yöntem teklif ediyor Çok çeşitli açılardan. Bunların içeriği tartışılabilir. Hmm. Her zaman burada da söyledik. 25 yıl sonra, 30 yıl sonra bizim söylediğimiz tüm cümleler çöp olabilir. Bunlar hiç önemli değil ki. Ama önemli olan şu. Senin işaret ettiğin ya. ...o dönemlendirme, işte coğrafyayla düşünceyi bir araya getirme, bütünü oluşturma, sürekliliği gösterme, hikayeni kendin yazma, değil mi? E, figüran değil, aktör ol. Bu psikoloji, bu psikoloji e, meselelere daha derin, daha özgüvende bakmayı sağlayacak. Bence evet. mesele bu. Tari. Eyvallah. Hocam şimdi dönemlendirme, dönemlendirme dedik sürekli onu, onu, sıcak. Evet. Ufak bir ara vereceğiz. Aranından dönüşte bitti. Siz de uygun görürseniz, hocam evet, bu dönemlendirme nedir, evet. niye böyle tasnif ettiniz? Belki çok anlattınız bunu ama burada bir üzerinden geçelim. Programın Üzer. mütemin mücüzü olması bakımından anlatılması lazım. Hı -hı. Evet. O zaman kısa bir ara aradan sonra bu dönemlendirme teklifinin neye göre, neyi kapsadığını inşallah İbrahim Ali Üçer hocadan dinlemiş olacağız. Yeniden merhabalar, soruların peşindeye devam ediyoruz. İbrahim Halil Üçer hocamız, konuğumuz İslam Düşünce Atlası'nı konuşuyoruz. Ee, i̇lk iki bölümde e, hikayesine ve bağlamına ilişkin biraz konuştuk. Ama sık sık dönemlendirmeden evet. e, söz ettik. Sizin için e, çok sıcak. E, fakat üzerinden geçmemiz lazım hocam. İslam Düşünce Tarihi diye e, bir aralık var, tarih aralığı. Bu tarih aralığını yeni bir e, okumaya, yeni bir okumayla dönemlendirme, yeni bir teklifi içeriyor bu hikaye aslında. Hı hı. E, bu dönemlendirmeyi bir hızlıca üzerinden geçelim istiyorum ama öncesinde niye bu dönemlendirmeye ihtiyaç duyuldu? Zaten bildiğimiz bir İslam tarihi var. E, orada ne vardı ki? Bizim temelin fıkrasına benziyorsunuz. Nedir sorayım? hocam? Temel İslam araştırmaların merkezini görmüş. Onu niye araştırıyorsunuz demiş. İslam belli değil mi demiş. Haklı hocam. Haksız mı? Şimdi şimdilik ona evet. benzedi. Evet. Dönemlendirme bahsi esasen şöyle. E, dönemler e, belirli süreklilikler ertesinde kırılmaların yaşandığı Sonrasında o kırılmalara bağlı bir biçimde öncekine benzemeyen yeni diller, yeni, ter, yeni terimler, yeni meseleler, yeni yöntemlerin çıktığı e, evreleri ifade ederler. Dediniz bir evet, ara soru. Şimdi, evet. O kırılmalar neyle ilgili? Politik kırılmalar mı? Düşünsel Hı -hı. kırılmalar mı? Tam niye o kırılma? Şimdi hangi kırılmayı takip ediyorsanız... Ee, yani şöyle, ne, neyle ilgili bir dönemlendirme yapmak istiyorsanız o kırılmayı takip edeceksiniz. Hazreti Peygamber'den bugüne bir e, hayatımız var. Evet. Bu politik olarak okuyorsan politik kırılmaları Tabii. alırsın. Ekonomikse ekonomik, nazariyatsa yatsa nazar Tabii, yatsa Tabii. tamamdır. Yani diyelim <gülüyor> siyaset tarihçisinin dönemleri farklıdır. Sanat tarihçisinin farklı. Askeri tarihin dönemi farklı. Diyelim hat tarihinin farklı. Ne bileyim e, tasvir tarihinin farklıdır. Biz önce neyi dönemlendirdik? İslam tarihini değil, İslam düşünce geleneğindeki teorik disiplinlerin tarihini dönemlendirdik. Hmm. Bu önemli. Altını evet. çizmek lazım. Ee, şimdi bu dönemlendirmeyi neye göre yaptık? Ee, İslam düşünce geleneğinde bütün bilimsel üretimin kendisi içerisinde gerçekleştiği yataklar nelerdir? Bilimsel disiplinlerdir. Kelam dün de vardı, bugün de var. Efendim, matematik, matematik dün vardı, tasavv. bugün de var. Tasavvap dün vardı, bugün de var. Dünden kurulup bugüne gelen bir şeyin dönüşümünü takip edersiniz. Cevher aynı cevher ama değişiyor. Diyelim elma aynı elma ama rengi, tadı, kokusu... <gülüyor> değişir oluşum sürecinde. Hocam çok özür. Örnekleri bardaktan veriyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dolayısıyla burada bir sabit bir şey var. Disiplinler sabitemiz bizim. O disiplinlerin elmanın ben elmadan devam edeyim, elmanın rengi, tadı, kokusu değişir değil mi? Ama elma çürü, elmanın çürümesi demek diyelim kelamın kalkması demek ortada. <gülüyor> Bu elmanın özellikleri bunlar. Bunlar değişiyor. Kelam ilminin renk, koku, tat gibi diyelim algılanabilecek şeyleri nedir? Mevzu, konusu yani. O ilmin konusu vardır. İlkeleri vardır. Bir yöntemi vardır. Sorunları vardır. Sorunları, problemleri soru vardır. Gayesi vardır. Üslubu vardır. Yazılan kitapların bölümsel sıra düzeni vardır. Bunlar değişti mi ne olur? Kelam disipline değişmiş olur işte. Ama Şimdi, kelam ismi kalır ortada. Kelam kelam. Ama bunlar değiştikçe... Kelamın bir dönüşüme uğradığını söyleriz biz. Zaten bunu kabul etmezsen kurulduğu gibi o kaldığını duruyor, söylemiş olursun ki bu onu çürümüş olduğu adeta. Bu demek. matematik içinde, tasof evet, içinde şey. böyle. Bu kitapta biz baktık önümüze koyduk. Tasof neydi, ne oldu, ne oluyor? 1400 sene içerisinde. Yani diyelim ki bir örnek birimiz, somut evet. bir örnek. Buyurun harizmi Cebri kurdu, değil mi? İkinci derece denklemlere sınırlı şey e, cebir. Ama Ömer Hayyam geldi. 300 dereklemle içine kattı. Evet. Geometrik olarak çözdü. Şerefet'in tuhusu geldi bunu. Numerik olarak çözdü. Bak cebirde bir değişim oldu. Cebir cebir. Ama içerikte konuda bir zenginleşme oldu. Daha sonra bu e, gelen e, cebirciler tarafından farklı şekilde dikkat alını. Bunun gibi yani. Ya da İtalya'ya konuşmuştu. İtalya'ya geldiğinde negatif sayı içine katıldı. 400 dereklemle içine katıldı. <gülüyor> Harezmi mi cebri kurdu? O cebir İslam dünyasında Ömer Ayem Şerefettit Eberi üzerinden gelişti. Sonra Bologna'ya geldi. Efendim, Tartaglia kar, nedir? Kardanı filan. Farklı bir şey. Bunun gibi yani. Şimdi hal böyleyse biz bu dönüşümün hikayesini yazmaya çalışıyoruz. Ama önümüze baktık. Ne var? Bir dönemlendirme var. Şimdi sınıfta bazen öğrencilere soruyorum. Diyorum ki Batı düşünce tarihini nasıl dönemlendiririz? Dönemlerini söyleyebilir misiniz? Şu sokaktaki azıcık okumuş yazmış adam bile dönemlerini söyler Batı düşüncesinin der ki Antik Yunan felsefesi hadi Helenistik dönemi atla Orta felsefesi Rönesans Reformasyon Yeni Çağ felsefesi Aydınlanma efendim modernite postmodernite bak bir sürü dönem saydık. Yani bu ne demek? Yani sürekli bir dinamik dinamizm var yani. Bir değişim var, sorular, cevaplar, diyalektik Peki diyorum İslam düşünce tarihinin dönemlerini söyler misiniz? 1400 yıl var burada da. Yük kimse bu dönemlerden haberdar değil. Bir dönem yok. <gülüyor> Bilen de aynı alimse şayet diyor ki hocam Gazali'den önce, Gazali'den sonra. Gazali'den öncesi ne? Düşüncenin altın çağı. Gazali'den sonra bu yanıltıyor. Sanki iki dönem varmış gibi. Gazali'den sonrası bir dönem değil. Düşüncenin olmadığı dönem. Bir yokluğun adı Gazali'den sonra. Dolayısıyla tek dönem var. İslam medeniyeti şöyle yanlışlıkla bir parıldayıp i̇lk dünya tarih tarihinde çıkmış ilk 400 yıl sonra yok. Bak ben sana söyleyeyim. Yani evet. Rahmetli Fuat Sezgin'in meşhur eseri de ilk 400 yıldır. Ondan sonrası yokluk Yo, tabi. Yani Fuat Sezgin'in himmetini, gayretini e, efendim, şey. diriltmek demek, ona değer vermek demek, yaptığı işi tamamlamak demek yani. Fatih Sezgin hikayesinde Selçuklardan da, sonrası yok. O da, o da yokluk olarak yürüyeceğim. Klasik evet. e, oryantalist geleneğin devamı yani. O evet. da yokluk olarak yürüyeceğim. Evet. Şimdi dolayısıyla bu dönemlendirmenin ciddi problemleri vardı. 12. yüzyıldan sonra tek dönem var Gazali'den sonra deyip kaç yüzyıl hocam? 8 asır. 800 yıl. 800 yıl bir bir zihin düzleşmesi yaşamışız. 13. şöyle bir millet düşünün ki 13. yüzyılı ile 15. yüzyılı arasında fark yok. 17. yüzyılı ile 16'sı, 15'i ile 18'i arasında bir fark görmüyor yani. Aynı yüzyıllar diyor. Bakın bu o kadar etkiliydi ki uzatmak istemiyorum bu konuyu da. Ben master tezi çalışacaktım. Mehmet Eminel Üsküdar'ın C. Vahder Risalesi'ni burada adı geçiyor 18. yüzyılda yaşamış. Efendim bir düşünün. Bu bir konuyu mu gözüne kestim <gülüyor> Ondan sonra hoca dedi ki işte ne bu falan filan. İşte Mehmet Emin Üsküdar'ı, Üsküdar'lı Mehmet Emin Efendi yani. Kaçıncı yüzyıl işte 18. yüzyılın sonu. Ya dedi, bu dedi yani 12. yüzyıldan sonra yeni ne var ki yani İbn-i Sinan ne söylemişse bunlar tekrar ediliyor. Yani 18. yüzyıl düşünüryle ile zihninde <gülüyor> 12. yüzyıl düşünür aynı. Bu manzara şunu düşün, şöyle bir şey yaratıyor. E, diyelim ki Gazali ile Molla Fenari aynı sepetin içinde. Molla Fenari ile Muhammed Abduh aynı sepetin içerisinde. Efendim diyelim ki e, Fahreddin Razi ile e, İbni Kemal Paşazade aynı yerde. Böyle e, düz bir biçimde hiçbir değişimin, hiçbir yeniliğin, hiçbir dinamizmin olmadığı statik öyleydi o şark statik statikliği, değişmezliği vardır ya. Şarkı bizim, zaman yavaş akar falan filan. Bunlar böyle bir hikaye ver önümüzde. Ee, biz bu dönüşüm anlarını fark etmediğimizde aslında karşımızda düşüncenin hareketliliklerini keşfedeceğimiz bir manzaradan yoksun hale bu geliyoruz. Buyurun diyeyim, hocam. Anlatayım. Şimdi bu sadece bizde değil. Bu hep söylüyorum. İngiliz emperyalizminin ee, İslam dünyasını e, o dönemin kültür, bilim, e, medenileşmenin ölçüde olduğu için bu açıdan e, bölmesiyle alakalı bir şey. Araplara siz büyük bir medeniyetiniz, minnettiniz sizi Türkler mahvetti demek için de alakalı bir şey. Evet. <gülüyor> bu kayıp Balkan meselesi. Şimdi e, Cemil Recep biliyorsunuz Türkiye kendisine Tuba ödül verdi, uluslararası ödül verdi ve kitapları da Tuba'dan basıldı makaleleri. Doktor, kendisi anlattı bana ben onunla biliyorsun 3 yıl, 4 yıl çalıştım. Doktor hocasının ablami Sabra, Mısırlı ve kalp Popper'ın talebesi. Doktora tezini seçeceği zaman Cemil Recep, Nasreddin Tuğsi'nin Etteskire fi ilminheyye eserini çalışmaya karar veriyor. Hocasının dediği şu, daha başlamadan akademik hayatını bitirmeyi mi düşünüyorsun? Türkler ne yapabilir ki teorik olarak? Tuzi'yi de işte Türk olarak ya. görüyor. meraka, İlhan'la. Bugün Mustafa ama... Tahralı'yı hatırlayın evet, hocam. Mustafa Telefon etti. Ama... Bak şey demiyor mesela. Desek ki Gazali'den sonra demiyor bak. Türkler teorik olarak ne yapabilir ki? Yani onlar asker, devlet kuruyorlar, yönetiyorlar. Tamam bunu kabul ederiz ama teorik olarak o eserlerde Türklerin yapabileceği hiçbir şey yok ki. Ne çalışıyorsun? Ve ısrar ediyor. Çalışıyor ve şeyi gösteriyor. E, Etterskere filmi ne kadar önemli bir eser olduğunu ve teorik açıdan e, ne kadar etkili bir eser olduğunu gösteriyor. Yani işin garibi biraz önce söyledik ya, bizim bunu benimsememiz. Onlar bize siz şusun diyorlar, biz de ha, hakikaten biz sizin dediğiniz gibiyiz. Onu kanıksıyoruz. Üzücü olan bu aslında. Yani Dönemlendirme de böyle çıkıyor. Yani düşün Harvard'da hakikaten çok önemli bir bilim tarihçisi, bir şey. Ablamiz Sabra. Ee, Odaya böyle bakıyor. Mısırlı bir adam bu. Böyle bakıyor. Şimdi bunu nasıl yıkacaksınız? Şu var bu var diyerek değil. Dönemlendirme yaparak. Yani Dönemün hakikaten evet. Şurada diyelim ki bu çöküş dönemi denilen dönem bu. Yenilenme dönemi. 12-16. yüzyıl arası. Biz yenilenme dönemi dedik diye insanlar bazen şöyle düşünüyorlar. Yani onlar gerileme dönemi diyor. O zaman bunlar yenilenme dönemi dedi. Yani bir tepki gibi. Asla Hiçbir bunun değer bağımlı bir tabir değil bu. Bir yenilenme var. İyi mi oldu, kötü mü oldu mu bakacağız. Yenilenme ne var? Kelam dedik ya, konusu yeni, değişti mi kardeşim? Değişti ah, neydi? Var. Varlık olmak bakımından varlık oldu. Neydi? Tanrı'nın zatı ve sıfatlarıydı. Yöntemi değişti mi? Değişti. Sebr ve taksimdi. Hulfi kıyastı Şahidin gaybe kıyasıydı. Tümden gelimsel burhan yöntemi. Yöntemi değişti. Efendim gayesi değişti mi? Gayesi değişti. Kapsamı değişti mi? Felsefeyle ilişki içerisinde kapsamı genişledi. Problemleri değişti mi? Problemleri değişti. Efendim kitapları, klasikleri dönüşüp yeni klasikler çıktı mı? Çıktı. Bölümsel sıralı yani konusu, yöntemi pro değişti bunlar. Ama bu bir, mi, bu bir yenilenme. Hmm. Tasavvuf'un konusu neydi? Haller ve makamlardı efendim kulun tanrıya. Doğru yolculuğundaki. Şimdi ne oldu? Konu değişti. Yani varlık olmak bakımından Hatta. varlık oldu. Muhatabı kimdi? Fıkıhtı. E şimdi felsefe oldu. Dili değişti, felsefileşti değil mi? Problemleri değişti. Gayesi değişti. E tasof yenilendi. Kelam yenilendi. Fıkıh usulünün mukaddi haline geldi mantık. Matematik bilimleri hocam söyledi. Tabii i̇şte tahrir hareketi, tahkik hareketleri hep bu yüzden. Hmm. Yani. E şimdi bu dönüşümleri göz ardı etmenin manası cehaletten başka bir şey olamaz bu yani. Cehaletten ya da burayı insanlar bilmediği için ya okuyacak çok şey çıktı. Biz burayı öğrenmeyelim de kendi malzememiz ha, bize yetsin, bu... hocalığımız devam etsin diyorlar. Biraz kızdım burada da yani kusura ben, bakmayın. Yok yok yo, bu kızarak da söylemiş olsan doğru bir evet. şey söyledin. Çünkü yenilemeden önceki eserler sayı, sayılıdır. Yani diyelim Oturlaşma hocam... Ulaşma oranı arttığı için inanılmaz eser üretimi artıyor. Taftazan'ın yani. biz telvihini kavradık da oturduk anladık. Bakın, Fıkıh usulüyle bakın, alakalı bakın, bir bakın, duraklamadan bahsediyoruz. Yok, Şerl, Yapmayalım Şerl, yani. Makasın, bak Şerrıl Makansıt'ta astronomi bölümünü e, teknik olarak değil bak. Orada çok önemli bir tartışma var. Diyor ki evrende bir düzen görüyoruz. Bu düzenin <gülüyor> göremediğimiz gizli hidden bir şeyi var mı? ilkeleri var mı? Düzeni ne sağlıyor? Bunu tartışıyorum. Büyük soru. Evet. Şimdi bir yandan da hocam artık sona doğru geliyoruz. Şunu söyleyeyim. Şurayı hocam bir mahsus konuşmak istiyorum. Ee, Araştırdın onu... dönemini evet. tamam. Şunu şunu diyeyim. Dedim ya bu yeni bir heyecan meydana geldi bende. Bu yeni versiyonu hazırlarken. Ömer Hoca'yla da çok konuştuk. Ee, kulaklarını çınlatmış olalım. Şu malzeme insanlar bazen şöyle zannediyor olabilirler. Yani bunlar romantik bir ilgiyle geçmişe sanki hayran vaziyette sürekli orayla uğraşıp keşfetmeye orada, çalışıyorlar. Burada cümlemizi söyledik ama. Evet hocam. Hani taş... Burada yine pas çıkartıyorum. Aa, eyvallah. Hani Zade sempozumunu hatırlarsan. Dün de tekrar dildi evvelsi e, gün o evet, cümle. Mehmet Yörmüz Hoca söyledi. Evet. O kendi diliyle söyledi. Evet. E, İbrahim Hoca bu Zade projesini organize ederken işte bir sempozyum yaptık. Orada bana sormuştu biri bunu bir akademisyen. Hocam geçmişle niye bu kadar ilgileniyorsunuz? Ben de ona şu cevabı verdim ve bunu sonra yazdım bu yayınlandı. Türk milleti olarak gelecekle ilgili çok ciddi hesaplarımız var. Onun için ilgileniyoruz. Deniştim. Evet. Yani biz bizim gelecekle ilgili bir kaygımız, bir derdimiz, bir projeksiyonumuz, bir planımız yoksa geçmişte ne ya ne nostaljidir ya psikoloji büyüttür ne uğraşayım ki ben. Ama benim gelecekle ilgili bir var tekrar bir şeylerin peşindeyim ki o geçmişi orada istihdam etmek üzere hafızamı tazeliyorum ben. Nerede kaldım? Meselesidir evet. bu yani. Evet. Yani hayatın anlamıyla <gülüyor> ilgili Allah bize bir akıl vermişse bu aklın üzerimizdeki hakkı açıkçası geçmişe dönük bir merak değildir. Tabii. Aklın üzerimizdeki hakkı bugün ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum sorularını sormaktır. geçmiş buna hizmet Ben bu soruları ben. sormakla mükellefim. Peki geçmişin burada nasıl bir e, geçmiş merakının, bu düşünce tarihçiliğinin yani bu sorulara nispetle ne anlamı var? Şöyle size sordum diyelim, nereden geldim sorusu. Alemin başlangıcı hikayesi, insanın meydana gelişi hikayesiyle alakalı hemen zihninizde beliren ilk cevapların kaç bin yıllık olduğunun, Hani farkında mısınız? Tabii canım. Hangi zihnimizdeki hangi fikir sıfır kilometre? Yepyeni. Tarihi olmayan, şimdi çok güzel yine bir şey söyleyeyim. Tarihte kalanla, yani bir şeyin tarihte kalan tarafıyla bir şeyin tarihi birbirinden farklıdır. Yani siz matematik bölümüne gittiğiniz zaman, cebir okuduğunuz zaman, hoca onu orada icat etmiyor. Cebir'in bir tarihi var. Ta Mezopotamya'dan başlayan. Ama bir de tarihte kalan cebir var. Bugün hiç kullanılmayan. Bulayımak lazım. Evet. Tabii biraz önce İbrahim hocam dediği doğru. Ne var ki elimizde bir geçmiş olmasın. Evet. Yani zihnimizdeki bir yoklasın izleyicilerde bir şöyle zihinlerindeki evet. hangi fikir yepyeni? Y yani en yenisinin en az 100 yıllık tarihi vardır Evet yani. onlar da ödülerek çıkıyor. Tabii. Hiçbir fikir diyelim ki niftin gravitasyonu üretirken sıfırdan üretmiyor büyük bir gelişimin sonucu. Relativite'yi üretirken, yani Lorentzin matematik formülleri olmadan, Hilbert'in oktit dışı görmesini olmadan, Poincaré'nin matematiksel e, yorumu olmadan Einstein'ın fiziksel yorumu yapamaz. Einstein relativite yaptığı, bunları matematiksel yaptı bir fiziksel yorumu. Yani bu sabahtan akşama hiçbir şey bizden yani, çıkmıyor. Yani. Tabii. Şimdi dolayısıyla bugün bugün bizim için hayati olan varoluşsal sorularımızın Cevabında ortaya çıkan fikirlerinle ilgili sorular soruyoruz. Onlarla ilgili sorular. Diyelim nereden geldi? Alem nereden geldi? Yoktan yaratıldı diyelim. Yoktan yaratma bir fikirdir yani. Evet. Ya bu fikir yoktan yaratma fikri. Yoktan yaratmayı ben savunuyorum ama ben veya bir bak bir fikir yoktan yaratma. Ben kimim? İnsanım. İnsan nedir? Ruh beden varlığıdır. Ruh nedir? Gayrimaddi bir cevherdir. Bak gayrimaddi cevher bugünkü bir fikir. Bugünkü fikirlerimizi biz hiç üzerine düşünmeksizin sürdürecek miyiz? Yoksa onlara şöyle sorular mı soracağız? Acaba ruhun maddiliği fikri ne zaman oluştu? Kimler oluşturdu? Niçin meydana geldi? Hangi dönüşümlerle bugüne intikal etti? Acaba neyi ispatlamak için kullanıldı? Bu sorularla alakalı bir merakımız olduğu için geçmişe dönüyoruz. Yani bu manada şunu diyebiliriz. Geçmişe dönük ilgi bugünle irtibatlandırılmadığı ölçüde hikmetten mahrum olur. Bu İslam Düşünce Atlası'nın e, yeni versiyonu için biraz motto haline gelecek bir cümle e, oluştu aslında. E, şimdiye dön şöyle e, hafızasını kaybetmiş bir şimdi boştur. Dur. Şimdiye dönük bir e, ilgiden yoksun, e, hafıza kördür gelecek ufkunu kaybetmiş bir şimdi ise istikametsizdir bizim şimdiki düşünme etkinliğimizin yapısına sıhhat kazandırmak için geçmişteki envanteri bugüne getiriyor ve onu bir eleştirel anlama çabasının önüne takdim ediyoruz Atlas'ın yaptığı budur Atlas kimseye şunu yapmıyor koltuğunuzu alıp Viyana surlarının önüne gideceksiniz yine <gülüyor> Yani bu heyecana insanlar kapılıyorlar. Aa muazzam bir medeniyetmişiz. Elimize geldi. Hadi gene olacağız. Burada böyle bir hazine şey büyülü bir sandık gibi mucizevi fikirler yok bu kitabın içinde. Alıp bugüne getireceğimiz. Bu manzara bugün düşüneceğiz ve bu güne kadar bugünkü düşüncelerimizin arkasında yatan bu hikayeyi bugün hakikati ortaya çıkarmayı amaçlayan bir eleştirel anlamanın. Yani tahkikin konusu kılmak için ortaya konulmuş bir cevap. Bu, Bugünle derdimiz var. Bu, Biz bugün yaşıyoruz. Bu yani. derdi Eyvallah. benim tarih tanımla. Evet. Yiyecek. Bunlar evet. hep onların şerhi hocam. Ayıp ediyorsunuz. Geçmiş geleceğin şimdideki idrakidir. Tarih. Evet. Eyvallah. Evet. Bir, bir daha şey, söyleyiniz. Geçmiş hocam. geleceğin Şimdideki idrar. Şimdi ben hocam bunu söylemiştir. Anlamak için işte bu kadar şeyi uydurduk. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Hocam şimdi süremiz kısalıyor. Dolayısıyla dönemlendirmeden çıkıp hususen arayışlar dönemine ilişkin 19 ve 20. yüzyılı kapsıyor. Siz az önce anlatırken bunu ekrana yansıtacaktır zannediyorum arkadaşlar. Bu tarihle de ilgili olarak ben şu ikisini yan yana düşünmemiştim. Bu vesileyle, bu bütünlükle bu ikisini yan yana Neyi Görebiliyorum hocam? demiştiniz. Ha, Nur Osmaniye'ye... Evet, evet. Diyelim ki e, efendim... Herhangi bir örnek de olabilir. E, Nur Osmaniye ile davud Abbas Hı? Vesim, Abbas Vesim Efendi'yi. Kocara'yı Paşa. Kocara'yı Paşa'yı, tabii. Evet. Şimdi arayışları sadece baz alalım. Bu, burada... Bunda ne anlama geldiğini söyleyelim. Biz dedik de millet... Abbas Vesim Efendi, bu İhsan Hoca'nın yazdığı bir isim, e, yeni tıp geleneklerini muhasebe edip tıbbı yenileme tıbbı cedid denilen değil mi? bir gelenin, Tıp en kadim gelenekli bir, ya. bir disiplini yeniliyor. E, Nur Osmaniye'de bizim klasik mimari yeniliyor. Orada evet. namaz kılmıyor epeyce bir müddet ulema yani kiliseye benzedi diye bu. Bakınız nazari yenilik, mimari yenilikle eş gidiyor. Eş güdümlü sokak, Aynı şekilde koca Ragıp Paşa o da siyasette yenilik. <gülüyor> Nifton'un Nift kilisvasını evet. çevirmeyi düşünüyor. Evet hocam. Eyvallah. Oradaki ilişkiler tabi üzerine çalışılması tabii. gereken evet. sebep sonuç zinciri. Şurada hocam 5 dakikamız kalmış. Bu bilgiyi vererek söylüyorum. Epey bir isim var. tamamen elbette Arayışlar burada değil. Arayışlar dönemi. Arayışlar döneminde 19 ve 20. yüzyılı Hı -hı. da. Buradaki toplam arayışa ilişkin bir fotoğraf. Hı -hı. Bir eksiklik gördüğünüz. Artık Atlas bağlamından çıkarak sadece tabii. bu döneme ilişkin bir tabii. soru bu. Size evet. ve İhsan hocama birbirini tahkim eden birbirini tekzip eden nasıl bir fotoğraf gördünüz bu bütün içerisinde büyük soruyu son 5 dakikaya sığdırdı İslam düşüncesinin geleceğiyle ilgili evet, hocam işte ama Haylay evet. Yusuf Hoca artık profesyonel bir televizyon medyacı evet. şunu demek istiyor bir daha İbrahim Hoca'ya çağırıp çağdaş İslam düşüncesi geleceği üzerine bir program yapalım demek istiyorum. Bu kaçınılmaz oldu zaten. Evet, estağfurullah. Yani hocam Ama... ne diyorsa zaten söyleyecektir bu konuyla ilgili. Biz de altına imzamızı atarız. <gülüyor> e, haddimiz olmaksızın <gülüyor> hocam. E, bu bahis İslam düşüncesinin geleceğiyle ilgili bir bahis. Sadece şunu söyleyelim. E, burada İhsan Hoca olsun, Ömer Hoca olsun, Tahsin Hoca, Tahsin Hoca olsun mutabık kaldığımız bir husus var hamdolsun. O da şudur. Şöyle bir açalım mesela. Ben bu kitabın sonuna İslam düşüncesinin geleceği, bir gelecek projeksiyonu diye bir yazı yazacaktım. Sonra buradaki yazarların, hocaların hakkına girmek istemedim. Hepsi benim perspektifimi paylaşmayabilir diye. Fakat burada İhsan Hoca'nın bir yazısı var. Arayışlar döneminde nazari gelenekle alakalı. Yeni bir tahkik için başlığını taşıyor. Tahkik bizim için buradaki temel kelime. Arayışlar döneminde üç temel yönelimden bahsedebiliriz. Biz bir ıslahçı reformist yönelim, iki batıcı yönelim, üçünsü muhafazakar yönelim. E, muhafazakar yönelim ve batıcı yönelim kendi içerisinde bizim muhatap olduğumuz ve insanlığa <gülüyor> anlamlı bir şekilde e, tarif ve temsillerini ortaya koymakla mükellef bulunduğumuz teklifle alakalı her üç tutumda problemli neticelere sebep oldular. Birer kelimeyle söyleyeyim. İhsan Hoca'nın da tabirleri var. Hemen söyleyip hocama bırakacağım. Muhafazakar tutum teklifi tarihte tatile çıkardı. Batıcı tutum teklifi ilga etti. Vazgeçti o tekliften. Islahçı tutum o teklifi kısırlaştırdı. Üretkenlikten mahrum hale getirdi. O teklifi bu üç tutumu muhasebe edip Muhasebe edip ee, muhatap olduğumuz teklifi bütün insanlık için yeniden anlamlı bir şekilde tarif ve temsil etme becerisine erişmek üzere önümüzde yeni bir yol var. Arayışlar döneminin istikameti bu yeni yolu takip ettiğimizde belirecek. O yolun adı tahkik. Ney, neyin tahkiki? O teklifin tahkiki, tarifi. Temessülü ve temsili. Yani o, te o teklifi önce bizim anlamamız eleştirel vaziyette. Biz anlayacağız. Sonra herkesin anlayacağı bir dille anlatma becerisi elde edeceğiz. Anlama ve anlatma yetmez. O teklifin pratik cihetlerini kendimizde örnekleyeceğiz. Sonra örneklemek suretiyle de başkalarına örnek olmuş olacağız. İnsanlık anlamıyla alakalı. Bu örnekleme hani güzel insan örnekliği demek demek... Değil sadece. Diyelim ki üniversite neye benzer dediğinde insanlar İstanbul Üniversitesi'ni işaret ediyorsa İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Medeniyet Üniversitesi'ni. Buyurun hocam. Biz kendi üniversitemizi oradan bizim de. <gülüyor> ee, şimdi ben bu konuyla alakalı bir yazıyı şöyle bitirmiştim. Ee, nasıl ki insan bir bütünse tarihte bir bütün. Aslında biz geçmiş, şimdi gelecek ayrımını ...tamamen itibarı yapıyoruz. Anda her şey oluyor. Şimdi... E, ...geçmişi bilmemiz lazım. Şimdiyi anlamamız lazım. Bu ikisinin hareketini... ...geleceği anlamlandırmamız lazım. Bunlar... ...lazım mezzüm dediğimiz olmazsa olmaz... ...birbiriyle bağlı ilişkiler. Geçmişi bilmeden... ...şimdiyi anlayamazsın. Şimdiyi anlamadan... Geleceği anlamlandıramaz. ona bir istikamet değil ya, yani. İstikamet belirleyemezsin. Nereye gideceksin? Bu da ancak bir tahkikle yapılır. Tahkik biliyorsun hakikati en ince ayrıntıları kadar araştırmak, içinde yaşadığın gerçekliği ve onu yeniden ifadelendirmek, yeni bir dille. Mesela İslam'ın temel ilkeleri, yani şöyle İslam'ın hayat görüşünü, İslam'ın hayat görüşünü, İçinde yaşadığımız çağın diliyle yeniden ifade edilmek zorundayız. Bunu yapamadığımız müddetçe ya çürürüz ya da içinde yaşadığımız gerçeklikten uzaklaşırız. Yani İslam Düşüncü atlasını bize işaret ettiği bu yeni bir tahkik yöntemi. Tıpkı Selçuklu Türklerinin İslam dünyasına girdiği zaman, hem mantık bilimlerinde hem de matematik bilimlerinde yaptığı harekete benzer bir şey. Ha bunun için önce geçmişimizle bir hesaplaşmamız lazım. Sık sık söylüyor, İbrahim Hoca da söylüyor, ben de söylüyorum ama yani pek çok arkadaş söylüyor. Biz geçmişimizle henüz hesaplaşmadık. Hem disiplinler düzeyinde, hem eserler düzeyinde, hem bu hesaplaşmayı illa böyle e, reddi anlamında, tenkit anlamında değil. Olumlu doğru olumsuz fark etmez. Bununla geçmişte bir hesaplaşmak lazım ki e, oraya ilişkin bir tasavvurumuz evet. lazım ki e, bugünü e, onu ne kadarını taşıyacağız, nasıl taşıyacağız. Yani kızacağım aslında çok teori konuşmayalım. Bizim e, durduğumuz yerden yeni bir imnisi inac alık, yeni bir maturidilik yeni bir hanefilik her alanda üretme becerisini göstermemiz lazım. Evet. Bunu da tek şartı var. Her yani Türkiye Türk kültüründe ...yeni teorik perspektifler inşa lazım. Tek biçimci... ...herkes aynı şeyi düşünsün değil. Yeni teorik perspektifler... Ee, ...İslam Düşünce atlası bize... ...geçmişi, şimdiyi ve geleceği... ...yeni bir teorik perspektifle... ...idrak etmenin bir örneğini sunuyor. Bunun yenilerini gelmesi lazım. Ekolleşmelerin olması lazım. Ee, efendim Bakış açılarının oluşması lazım. Ve bunlar... ...birbirleriyle tartışması lazım... Daha sonra üst bir dilde bunların sentezlenmesi gerekiyor. Kültür böyle ilerler. Ama ben şunu söyleyeyim arayışlar dönemi için. Ben hepsinin namuslu insanlar olduğunu düşünüyorum. Bizatihi o arayışın kendisi bir yük olarak bu insanların masasındaydı, gündemindeydi. Yanlışları da bu arayışın e, acil olmasıyla çok alakalıydı. Eyvallah. E, dolayısıyla biz o tecrübeyi de ihmal etmeden e, onu da belli bir eleştiriye tabi tutarak e, kaldığımız yerden o sürekliliği e, göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Eyvallah hocam, e, İslam düşünce atlası yeni versiyonu altı cilt. Şu andan itibaren artık ulaşılabilecek e, durumda internet hem sitesinde hem olarak hem de internet sitesinde e, kullanılabilir. E, kullanılabiliyor zaten internet sitesinde söylemiştik. E, Tahsin Hoca'nın da adı geçti diye size sorayım hocam son bir şey. Bir de Batı Düşünce Atlası. E, bu sefer Batı'daki no, bu hikayeyi bizim... biz yazalım Tabii, şeklinde bir teklifim, mesele vardı. Bu bizim yine teklifimiz. Bu, evet. e, atlas bittikten sonra Tabii. biz işte e, Ayhan Çitil Hoca'yı e, davet ettik. Ayhan Çitil Hoca malum yani Batı Düşüncesi'ne bize göre daha nüfuzu güçlü olan bir hocamız. Tahsin Hoca, Ömer Hoca, İbrahim Ömer evet. ben e, pek birkaç arkadaşım oturduk. Bir de bunun batı düşünce atlasını yapmamız lazım. Yani biz batıyı nasıl görüyoruz? Şekilde. Bunun kararını aldık ama. Bize çarpan kamyonun plakasını almam. Evet. İrna'nın güzel ifadesiyle. <gülüyor> e, Tabi o sırada pandemi girdi devreye. E, aksadı. Tabii, Bir, bunun Bir yani. de bunun bitmesi gerekiyordu. Evet. Bir de bunun bitmesi gerekiyordu. Masada ama değil mi? Masada. Tabii. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Tabii tabii, tabii. tabii, çağdaş, tabii. E, dünyada yaşayan Müslümanlar olarak şöyle yalnız. Tukaka yaparak Sırf eleştireceğim diye eleştirerek değil. O da insanlığın bir tecrübesi. 300 yıldır o tecrübesi. İçim, içinde alarak üstüne yani. çıkmamız evet. gereken ha, bir iç, tecrübe. Yani İçenerek aşmaya çalışmamız evet. lazım. <gülüyor> Tıpkı atalarımızın daha önce Çin'den Atlas Okyanusu'na ee, Orta Asya işlerinden Afrika işlerine kadar ki tüm insanlığın tecrübesini e, içselleştirerek açtığı gibi, temessül ederek aştığı gibi. Şunu son cümle olarak söyleyeyim. Çok söylüyorum ama insanlığın hafızasıyla problem olan bir kültür medeniyet kuramaz. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Ee, konuğumuz İbrahim Halil Üçer'de, İslam düşünce Atlasını konuştuk. Atlas'ın editörü, koordinatörü. Ee, güzel, keyifli bir ama yetmedi süremiz tabii. Atlas'ın içine giremedik. Ee, meselelerini Hayır, hangi konuda süremiz yetti ki? Konuşamadık. Belki siz uygun görürseniz, hocam da müsait olursa, Hatta yavaş yavaş, ee, ben İbrahim'in sunuyor. Aman aman yani. aman. Benim öyle bir sıkıntı yok biliyorsun. Rahatım o konularda. E, hocam haftaya... E... Benden daha iyi yapar emin ol ya. E, estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> ben bu ara iyi bir izleyiciyim hocam. İbnül Heysem e, mi evet. anons edip gidelim mi hocam? İbnül harizmi. Şey, Hariz Şöyle bir karar aldık Yusuf'la. Soruların peşinde de büyük oranda yeni dönemde bilim devrimini konuşuyoruz. Bu çok önemli. İlk şey. defa ekranda o seviyede müzakere evet, ediliyor hocam. içinde yaşadığımız evet. bir gerçekliği, evet. Kur'an yapı. Evet. Fakat bunun iplikleri var dedik. Orada bir kilim örgüldü hmm. ama bunun iplikleri var. Bu ipliklerin büyük bir kısmı biliniyor. İşte Aristoteles, Platon'dan gelen, Hellenistik dönemden gelen ama İslam dünyasından gelen iplikleri çok ciddi bir şekilde masaya yatırılmadı. Yani entelektüel olarak, akademik olarak tabii ki biliniyor. Ama böyle bir televizyon programında konu olmadı. Bu iplikleri sırayla ele alalım dedik. E, Harizmi Biruni, Bin Hayyim, ondan sonra Tusi. yani çok atılabilir ama belli temsil kabiliyeti yüksek bazı isimleri seçip bunlar üzerine konuşacağız. E, Harizmi ile başlayalım derim. Eyvallah bu hafta İbrahim Halil hocaydı evet. konumuz Harizmi. Önümüzdeki hafta gibi. Aslında Harizmi özel gerek, Gereklerinden mini yapmış olur. İzleyiciler haftaya kadar Harizmi maddesini çalışırsın. Okuyup gelsinler. hocanın Harizmi videosunu izleyerek gelsinler. Evet <gülüyor> doğru değil mi? O videolar Tabii. da var. Evet. Hocam tekrar ayağınıza sağlık. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben bu teşekkür haftalık teşekkür bizden olun, bu abi. kadar. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. <gülüyor>